Bak bu bu hep böyle müelliflerin kavillerinden kitap telif ederken veya bir şey anlatırken alınan menheçtir. Bu Allah'ın kitabından alınmıştır aslen. Nebi-i sılemin sünnetinden alınmıştır. Önce bazen Allah kitabında bir şey icmal eder, böyle mücmel olarak anlatır. Hemen peşindeki cümlelerde tafsilendirir. Neden? Çünkü bu bir kaydedir. Sen önce böyle bir kalıp verirsin karşılığındaki kişinin zihnine bir şeyleri böyle kalıp olarak, genel olarak, kaba olarak tasavvur ettirirsin. Sonra onu tafsillendirirsin. Çünkü bazen direkt tafsile girdiğin zaman zihin almayabilir, kabul etmeyebilir. Önce kişide kişiyi anlatmak istediğin şeyi kalıp olarak verirsin. Sonra onu tafsillendirirsin. Yani icmal, sonra tafsil. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki, El-Kari'atü el karia ah. Diyor ki, El-Kari'a ah. diyor. Sonra diyor ki, Mel-Kari'a. Ah. Kari'a ah nedir? Sonra anlatıyor yavamekunun ve böyle anlatıyor. Ne yaptı? Önceki karıya. Sonraki nedir? Karıya bilir misin? Ve ma derakel qari'ah. Sonra evet. tafsile gitti. Şimdi İbn Teymiyye de rahimehullah bunu uyguluyor. Mesela ne diyor diyor ki Allah'a iman. İman iman nedir? İşte burada ne dedi şimdi? Dedi ki, el-i sünnetin itikadı. Sonra dedi ki, itikadı nedir? Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına. Sonra Allah'a imanı ne yaptı? Tafsillendirmeye başladı. Evet. Mücmelden sonra tavsile geçti. Diyor ki, el iman ve minel iman billah. Allah'a imandan şu vardır. el imanu iman etmek bima vasafa bihi fi kitabihil aziz. Aziz olan kitabında kendini vasıflandırdığı şeyler şeylerde şeylere iman etmek ve بما وصفه به رسوله Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de evet. onu vasıflandırdığı şeylere iman etmek. Min gayri tahrifin, tahrifsiz. Tahrife gitmek siz. Ve ve ta'til ve ta'tile de gitmek siz. Ve min gayri evet. tekiyfin, de gitmek siz. Ve temsil, temsile de gitmek o, o yüzden biz isim sıfatın işte bu tarifidir isim sıfat tevhididir. Biz isim sıfat tevhidini nasıl tarif etmiştik? Değil? Demiştik ki İfradullahü Azza ve Cel. Bima sema ve vasfı bih nefsehu fi kitabihi ev ala lisan rasulihi. Min gayri ta'tilin ve la tahrif, min gayri te'kifin ve la temsil. Bu şekilde tarif etmiştik. Hatırlarsın. Ne dedik? Allah Azze ve Cel'le kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde e, gerek kendi diliyle, gerekse gerek kendi diliyle kitabında, gerekse de resulun diliyle sünnette kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde birlemek. ''Tadil, tahrif, teklif, temsil yapmaksızın.'' Budur isim sıfatı, tevhidi. Şimdi i̇bn Teymiye bunu beyan ediyor. Ee, ama dikkat edersek i̇bn Teymiye'nin lafzına. Ne diyor? ''Allah'ı kendi nefsini aziz olan kitabında ve Resulünün diliyle sünnette.'' Değil mi? Yani Resulünün diliyle vasıflandırmak. Peki biz tarif ederken nasıl yaptık? İsimlendirmek ve vasıflandırmak. İbn-i Teymiye neyi zikretti sadece? Vasıflandırma. vasıflandırma. kaldı isim neden? Çünkü biz bir kayda söyledik. Allah'ın her ismi nedir? Bir sıfada delaletler. Her ismi bir sıfada delaletler. Çünkü Musannif yani burada İbn-i Teymi Musannif burada isimleri zikretmedi. Ancak vasfı zikretilmesi bir noktada yeter. Neden? Çünkü vasıflar isimleri ihtimal ederler kendilerinde. Evet yani Allah'ın ismi, her ismi bir sıfatıdır evet, sıfatı. ama her sıfatı bir ismi değildir evet. her ne kadar böyle de olsa sonuçta sıfatlar isimleri ne yapar ictimal eder içine alır evet. aksi de böyledir her isim bir sıfara delalet eder her sıfat bir isme delalet etmez evet, evet. mesela e, ne dedik biz Allah'ın her ismi bir sıfattır mesela işte Rezzak ismi rızık sıfatı, evet. Alim ismi ilim sıfatı işte Kadir ismi kudret sıfatı evet. Aziz ismi izzet sıfatı. Evet. Rahman ismi rahmet sıfatı. Evet. Metin ismi metanet sıfatı. Bu şekilde. Evet. Ama mesela Allah Azze ve Celle'nin yet sıfatı yet diye bir ismi olmasını gerektirmez. El evet. sıfatı yani. Evet. İstiva sıfatı müstevi diye bir ismi olmasını gerektirmez. Evet. O yüzden diyoruz ki bu lafızda bir sorun yok. Şimdi bu cümle, inşallah Allah alim bu dersi komple bu ibareyi anlatmaya, bu ibareleri anlatmaya fıketmeye vereceğiz, bu ders komple vakti belki daha ilerleyebilirsek bakacağız artık Rabbim nasıl nasıl edecek. Şimdi burada dediğim gibi burada İbnü Teymiye dört tane silah vermiş bize, dört tane lafız vermiş. Birincisi Birincisi ne diyor? Tahrif. Değil mi? Yazalım hemen Bir. Tahrif. 2. Ha e sen bu arada Türkçesini oku bakayım. Bir de sen Türkçesini oku. Onu okumadık. <gülüyor> oku. Bismillahirrahmanirrahim. Gerek Allah Aziz kitabında, kendisini, gerekse Resulullah, Resulullah, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmiş ise, vasıflandırmış, yani evet, nitelendirmiş. Evet. Bunlara tahrif, tatil, keyiflendirme ve temsil Evet. Sekif ve temsil evet, yani. Misillendirme, evet. örneklendirme, söz konusu olmaksızın inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Bir, evet. tamam, oku. İbn Husayn'inle ilgili dipnot var okuyayım mı? İbn alakalı dipnot var. Evet, oku bakayım. bakayım. Büyük ilim adamı İbn Husayn'in el-akidatu vasitiyya şerrinde şunları söylemektedir. Müellifin sözlerinden anlaşıldığı gibi izledikleri yolda onlara muhalefet eden kimseler onların ehli sünnet bel cemaatin kapsamına girmezler. Bu komple şey ter şey mi? Şöyle bir yer vermiş abi. Şu kadar. O dursun şimdi işte. Tamam. O zaman dört tane tatil. Ta, evet. ta yok tahrif mi dedi ilk? İlki i̇lk tahrif. Muahri. Tamam. Tahrif. Evet. İki. Tatil. Tatil. 3. Tekif. Tekif. Evet. Temsil. 4. Temse. Seftam. Şimdi biz ne dedik? Geçen hafta bu ders için ve bundan sonraki dersler için çok önemli. Çok önemli. Dikkat edeceğiz. Şimdi burada dört tane silah var. Bunları mutlaka ve mutlaka öğrenmemiz gerekir demiyorum bak. Fık etmemiz evet. gerekir. Fık resmen fık etmemiz evet. gerekir. Tamam? Senin şu ilk verdiğin o ezberlememiz gerekiyor değil mi? Hangisi? Hani i̇lk başta bunun tarifin uzun bir, bir sözü bu tarifi değildi. Hani i̇lk verdiğimiz hani kitabın başında onu yazmamıştık çünkü de. Onu ezberlememiz gerekiyor değil mi? Bu isim ve sıfatlarla ilgili. İsim sıfatın tarifi mi? İfrazlı, Siz, Azze Arapçası. Hı hı. Onu ezberlememiz Tabii. gerekiyor. Ya, şimdi onu ezberlememiz gerekiyor. Ben e, şimdi şöyle yapacağım. Her ezberlememiz gereken yeri söyleyeceğim özellikle. Evet, tamam mı? Şimdi bu tahrif, e, tahrif taatil, tekih ve temsil bunlar mutlaka ezberlenecek. Evet. Mutlaka. Ve aralarındaki farklar ezberlenecek. Evet. Öyle dakik ince noktalar var ki aralarında. Fık etmek lazım mutlaka. Çünkü tabiri caizse bundan sonraki bütün bu meseleler, akide ile alakalı, bu isim sıfatla alakalı bütün meseleler bu dört şey üzerinde döner. Ve fırkaların görüşleri de hep bu dört e, ibare üzerinde döner. O yüzden çok önemli. Çok dikkat etmemiz gerekir. Tane tane anlatsa şimdi inşallah. Şimdi dedik ki ilk önce hangisi? Tahrif. Tamam Şimdi tahrif kelimesi lugatta tahrif kelimesi lugatta alimler diyor ki elme ilvel imale mail ve imale ifade eder yani mail meyletme. tahrif mail İmale etmek mail etmek tamam tahrifin manası bu tahrif hem lafızda olur hem manada olur. O zaman ikiye ayırıyoruz. Tahrif. Tahrifi şu şekilde yapalım. İkiye ayırıyoruz. Şöyle. Lafız. Lafızda manada tarif. Tahrif. Şimdi tarihe baktığımızda fırkalar tahrif yaparken kimileri lafızda tahrif yapmış. Kimileri manada ne yapmışlar? Tahrif yapmışlar. Ancak lafızda tahrif yapanlar lafızda tahrif yapanlar manaya manada tahrif yapmış olurlar otomatikman. Çünkü lafızda tahrif yaptığın zaman ne yapar? Manaya sirayet eder. Evet. Manada etkisini gösterir. Şimdi örnek verelim. Şimdi lafızda tahrif. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki Allahu Musa teklimi Allah Musa ile konuştu. Kelleme Allahu Musa Tekliyemen, tamam mı? Evet. Kellem Allahu Musa tekliyemen. Allah Kur'an'da buyuruyor ki kellem'e konuştu. Allahu Allah, Musa Musayla tekliyemen. Hakikaten konuştu, gerçekten konuştu, tamam Şimdi baktığımız zaman tarihe cehmiye ve mutezilelerden bir kısmı falan Allah Azze ve Celle'nin bu kelamını laf sen tahrif etmişler. Laf sen. Evet. Yani dememişler, işte bunun manası budur. Böyle yetinmemişler. Lafzen tahrif etmişler. Ne yapmışlar? Şimdi Kur'an'ı da açtığım zaman, baktığım zaman kellemallahu diye görürsün bunu değil mi? Evet. Bunlar tutmuşlar kellemallahu Musa'yı kellemallaha yapmışlar. Yani Allah azze ve celle'nin lafzının en son harfi olan H var ya, evet. biz onu nasıl okuyoruz? kellemallahu dammeli okuyor. hu diye okuyoruz. Evet. Onlar ne yapmışlar? H demişler evet. ona. O zaman Arasında lafız olarak bu şekilde fark var. Tahrifleri o zaman Allah'u Allah'a yapmaları. Evet. Bu tahrif. Ehl-i sünnet vel cemaat bunlara reddiye vermiş. Şimdi oraya geçmeden önce şunu beyan edelim. Kellemallahu Musa teklimen. Evet. Ne ne manaya geliyor? Allah evet. Musa ile konuştu. O zaman bu ayete göre Allah'ın ne sıfatı var? kelam sıfatı var. Biz o zaman Allah'ın kelam sıfatını inkar ediyoruz. E, ispat ediyoruz. Bunlar Allah azze ve celle'nin kelam sıfatını inkar etmek için evet. çeşitli şeyler öne sürmüşler. Bunlardan bir tanesi de bu ayeti lafzan tahrif etmedir. Evet. Demişler ki orada kelleme Allahu Musa değildir. Kelleme Allah'e Musa'dır. Yani faili burada fail olan Allah'ı mef'ul yapmışlar. Yani Allah konuşan değil, kendisiyle konuşulmuş. Yani ne olmuş olur? Musa. Eğer sen Kellem Allah'e Musa dersen onlar gibi hı hı. Musa Allah'la konuşmuş, konuşmuş olur. olur. Evet. Yani sen benle konuşuyorsun ben seni dinliyorum. Sonra çekip gidiyorsun. Evet. Tamam mı? Bu. Bundan ibaret. O zaman sen konuşmuş olmuyorsun. Konuşmuş, evet. O yüzden burada konuşan Musa demişler. Ee, konuşulan ise Allah, Allah. Allah Azze ve Celle demişler. Bunlar, şimdi burada hediye vermiyoruz. Evet. Tamam mı? Burada hediye vermiyoruz. Çünkü bu burada mevzu tahr tahrifi anlatmak. İleride bunların cevabı. Ee, en güzeli deriz ki bu e, kıraatlara bak hiçbirinde. Yok. yok. Kıraatlara bak hiçbirinde Allah'a yok. Kısaca bari böyle cevap verelim. Yarım kalmasın. Tamam mı? Evet. evet. Yani Kur'an'a da baktığın zaman Allah görürsün. Diğer kıra kıraatlarının hepsinde de Allah'ın mevcuttur. Evet. İkincisi manada Evet. Manada tahrif. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Mesela Taha Suresinin 5. ayetinde diyor ki Er-Rahmanu Ar alel arşisteve. Rahman arşe istiva etmiştir. Evet. Biz ne diyoruz? El-İstivanın manasına el-ülû demek. Ulu. Üstte oluş. Evet. İstivanın manası ulû. Evet. Üstte oluş. Peki. Tutup dersen ki buna buradaki istivadan maksat istila el dersen yani istila etmiştir, ele geçirmiştir Kuşat. kuşatmıştır, hükmetmiştir böyle bir sürü çeşitli manalarla bunu ibare edersen ne yaparsın? Manası. manada tahrife, tahrife gitmiş olursun. Neden tahrife gitmiş olursun? Yani manadan kaymış olursun. Evet. Tahrif kaymak değil mi? Evet. Kaymak. Peki sen tahrif ettiğin zaman neden kayıyorsun? Hak'tan. O yüzden bak lugat manasıyla ıslahı manası, manası Yani ıslahı manasına ne? Hak'tan kaymak. Tahrif, evet. ıslahı manası haktan kaymak. Evet. Ama lügat manası illa haktan kaymak değildir yani. Ee, e, bulunduğu vecih üzerinden kaymak. Çıkmak. Şimdi onlar ne diyorlar? Buradaki istivadan maksat istila. Halbuki istiva istila manasına gelmez. Halbuki istiva istila manasına gelmez. Hele ki ayetin siyah sibakı olarak hiç gelmez. Çünkü özel karine var orada ki orada o da ala harfi cedir O ileride gelecek. O hayli hayli delalet eder. Neye? Buradaki istiva'nın ulu manasının da olduğuna olduğuna. Evet. Ve ee, onlar e, pardon, e, e, istila dedik mi? İstavla diyorlar. İstev. İstavla. Onlar istavla evet. diyorlar. O zaman bu da ne? Manada tahrif. Şimdi bunlar lafı tahrif etti mi? Evet. Yok. Lafzı etmediler. Lafız olarak etmediler. Dediler ki Allah Kur'an'da evet istiva diyor. Yani o lafı ispat ettiler lafız olarak. Diyor ki biz orada Allah yani Kur'an'a baktığımız zaman istiva yazıyor. Biz ona karşı gelmiyoruz. Evet. Tamam mı? Biz ona karşı gelmiyoruz. Evet. Rahman Arşı istiva etmiştir. Evet. Bak lafızda hiç oynama yapmıyorlar. Ama bu lafzın delalet ettiği mana evet. bu lafzın işaret ettiği mana bu lafzın gösterdiği mana sizin anladığınız gibi uluf değildir. Ele geçirmedir. İstev'dir. İstevladır diyorlar. Bak, manayı hiç değiştiriyor demiyor. Yani onlar mesela atıyorum bir mutezile belki Kur'an'da tutup okur der ki mesela namaz kılıyor. Fatiha'yı okudu. Sonra dedi ki: "Ve kelellahü Böyle okudu mesela. Okuyabilir. Bak bu lafzu ne yaptı? Tah tahrif etti. Ama bunu etmezler. Okur Kur'an'dan der ki: er alal Tamam bak lafzı da burada hiç oynadı mı? Oynamadı. Tamamdır. Ama tamam. manasını farklı evet. O yüzden her lafızda tahrif eden, lafızda tahrif eden, manada manayı var. sirayet eder. Evet. Ama her manada tahrif. tahrif eden illa lafızda tahrif, tahrif etmiş Olur. değildir. Şimdi burada tahrifi anladık mı bu şekilde? Evet. Var mı bir eksik evet. kapalı kalan anlaşılmayan yer? Yok. O zaman geçiyorum tatile. Tekrar döneceğiz tarife. Tamam. Çünkü aralarındaki fark ne? Bunları tek tek işlememiz lazım. Tamam. Min gayri tahrifin ikincisi Meal, sen mel getirdin mi yanında? Getirmedim. Hmm. Dur. Mel getireyim. Yok yok. Yo. Evet. O sende dursun. Tamam. Şimdi ikinci kavram, ikinci ibare neydi? Tatil. Tatil. Tatil. Evet. Tatil. Şimdi tatil lügatta. Tatil lügatı. Bu, Burayı bu, yani bu lügat manalarını fıkh etmemiz lazım. Çünkü asıl lügat manasıyla lügat manasından zaten asıl yola çıkılıyor. Tamam? Yani e, o yüzden e, iyi dikkat etmemiz lazım. Diyoruz ki tatil lügatta el ta'til diyoruz buna. Atıl'dan alınmış. El atulu. Atıl'dan alınmıştır tatil kelimesi. Atıl da e, el hulû ve'l farag ve terk ve tahliy manalarına gelir. Yani işte boşaltmak, boş olması, terk, terk edilmesi, terk etmek, boşaltmak bu manalara gelir tamam Tatil. O zaman tatil kelimesi lügatta boşaltmak, terk etmek, et-takhliye, e, sonra el ondan sonra et-terk, el-hulû, el bu tip şeyler söyleniyor tamam mı? Şimdi, Türkçe'de, Türkçede de biz bunu kullanıyoruz, tatil. Değil mi? İşte bu Arapçadan gelmedir bize. Neden? Çünkü kişi mesela iş yerinden izin alıyor. Evet. Değil mi? 15 günde sonra ailesiyle bu kişi ya memlekete ya herhangi bir tatil köyüne vesaire bir yere gitmek istiyor. İçeri. Dur şunu bir kapatayım şu anda. Nasıl açıldıysa Açıldı. Ee, öyle mi? Evet. Evet. evet. ailesiyle gidiyor ne yapıyorlar bunlar bulunduğu mekanı terk boşaltıyorlar terk ediyorlar gidiyorlar evet. bak tatil buradan gelme mesela okul tatili diyoruz işte yaz tatili okulun yaz tatili neden ona tatil ismi vermişler çünkü okuldakilerin hepsi ne yapıyorlar bulundukları mekanı boşaltıyorlar. Şimdi mesela işte Osmanlı dili falan bunlar mesela Osmanlı'da Arapça alimleri falan çoktu. Mesela böyle Türkçe'ye çok oradan bilinçli bir şekilde böyle kelimeler geldi. Yani manalarını böyle fıkh ederek getirdiler Türkçe'ye. Birçok kelimeleri mesela. O yüzden tatil kelimesi boşaltmak. Çünkü kişi bulunduğu beldeyi ne yapıyor tatile giderek? Boşaltıyor. Yaşamış olduğu mekanı Ne yapıyor? Boşaltıyor. boşaltıyor. Bir de şey anlamında da aynı zaten. Yani mesai yapıyorsa mesaisini boşaltıyor. O anda yaptığı olduğu işe de boşaltıyor. Aynı aynı aynı. aynı. Da boşaltıyor. Hı hı. O yüzden biz buna tatil ismi diyoruz. Peki tatil bizi ilgilendiren manasıyla yani ıslahi manasıyla Allah Azze ve Celle isimlerinden veya sıfatlarından ya külliyen tamamen evet. ya da kısmen boşaltmak. boşaltmak. Mesela külliyen o zaman e, tatili şöyle ikiye ayırabiliriz. Külli veya külli deriz buna tamam veya kısmi, cüz iyi tamam mı diye ayırabiliriz yani Allah'ı isim ve sıfatlarından külli yiyen evet. tatil etmek boşaltmak evet. yani sanki Allah'a ne yapıyorsun boşaltıyorsun evet. özelliklerinden evet bütün özellikleri ondan kaldırıyorsun evet. bütün isimleri ondan kaldırıyorsun evet. Allah'a boşaltıyorsun gibi evet. külli tahrif e, e, tatil ve kısmi tatil diye evet. iki ayırabiliriz cüz iyi tatil Mesela örnek verelim. Külli tatili kimler yapmış? Mesela Cehmiye. Evet. Cehmiye fırkası. Mesela Cehmiye fırkası ne demiştir? Allah Azze ve Celle'nin ne bir ismi vardır ne, bir ne de bir sıfatı vardır. Hiçbir ismi yoktur ve sıfatı yoktur. İşte bu külli tatil. Tamamıyla Allah'a bütün isimlerinden ve sıfatlarından boşaltmak. Evet. Mesela kısmi ve cüz'i tatile de işte eşarelere verebiliriz. Evet. Eşareler. Mesela Türkiye'de şu an Be'im evet. mi? Eş Bunlar ne yaparlar? Allah'ın bir kısım sıfatlarını kabul ederler. Evet. Yedi tanedir bir görüşe göre yedi, sekiz, eskiden 8. daha ilk dönemleri birçok sıfatı kabul ederlerdi. Hatta Allah'ın arşi istivası dahil. Sorum, yani, mutakaddim kitaplarına bak görürsün. Evet. Sonradan işte bu kelam falan iyice karışınca, raziyle girince araya vesaire. E, iyice böyle eşari kelam ve felsefeyle karışınca zaten mutakirlerle mutakaddimleri ihtilaf ettiler aralarında. Şimdi bak ama şimdi günümüz olarak da bak olaya. Maturidiler ve Eşariler. Bunların da tatili külli tatil değildir. Neden? Çünkü ispat ettikleri çok şey var. Mesela Allah'ın kelam sıfatını her ne kadar ehli sünnet gibi etmeseler de ederler. İrade ederler. İşte görme, basar, sema falan vesaire. O zaman bunların Eşarilerin tatilinin eş bu kısmi tatil, züc'i tatilde kimi Eşarilerle Maturidileri örnek verebiliriz. Tamam mı? Evet. evet. Burayı da anladık. Burayı da. Tabii, onlar birbirlerine yine alakalı olmuş oluyor değil mi? Mesela çeşim yeni yaptığı külli, tamam, külli tatil yapabilmesi için tahrif yapması gerekiyor değil mi? Yani. He, şimdi yani, tatil ile tahrif arasındaki farklara geleceğiz zaten. burada. Bahat var ama arasında değil mi? Hı, Ta tabii. tabii şimdi, olur. Şimdi geleceğiz zaten. Şu, şimdi geleceğiz. Daha teklifle temsile inmeden. Evet. Şimdi şimdi buraya iki kavramı tekrar yazıyorum. Bir... Ne dedik? Tahrif. tahrif. İki Tati. tatil. Tamam mı? Evet. Şimdi tahrif ile tatil arasındaki fark ne? Şimdi bak Aran abi örnek hemen verelim. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki Ar Rahman arşı istiva etmiştir. Şimdi bu kişi istivayı tutup istila derse, bu adam ne yapmıştır? Tahrif yapmıştır. Neden? Lafzen mi tahrif yapmıştır, manen mi? Lafze. Lafzen tahrif yapmıştır. Lafze. Yani e, şey, manen tahrif yapmıştır. Er-Rahmanu alel arş bir insan, ha, istewa, he, tamam. istevaya, tamam. istila derse nasıl? Manen, tamam. malen, malen. manen tahrif yapmış olur. Yani <gülüyor> he, adam çünkü okurken Er-Rahmanu <gülüyor> ar alel arş istevla demiyor. Evet, alel arş istewa diyor. Istewa. Ama bu adam manen ne yapmış? Ona istila diye evet. inanıyor. Evet. İstila diye inanıyor. Bu adam o zaman ne yapmış olur? Manen tahrif yapmış olur. Peki, bu tahrif yapan insan bu ayet için konuşalım mesela. Evet. İstiva sıfatını kaldırmadı mı ortadan? İptal etmedi mi? Et. Etti. O zaman ne diyoruz? Bak, e, buraya tatil de girdi. O zaman her tahrif yapan ne yapmıştır? Yapmış. Aynı zamanda Tatil yapmıştır. O zaman her tahrif yapan tatile gitmiştir. Ancak her tatile giden illa tahrif yapmıştır manasına gelecek diye bir kaide yoktur. Böyle bir şey söz konusu yok. Değil. Evet. Yine döneyim başa. Şimdi Errahmanu alel arşiste var. Rahman arşe istiva etti. Evet. Adam bunu da bu şekilde okudu. Laf sende ispat etti bunu. Hı -hı. Ama dedi ki manen bu istila. Evet. Peki bu adam istila derken İstiva sıfatını iptal etmedi mi? Evet, i̇ptal. Peki iptal bu iki kısımdan hangisi? Tatille alakalı. Evet. O zaman demek ki her tahrife giden evet. tatile gitmiş Şuraya. olur. Evet. Tamam? Her <gülüyor> e, O zaman diyoruz ki kullu muharrifin muattilun ve lesel aks. Her muharrif yani her tahrife giden evet. aynı zamanda ne yapmıştır? Aynı zamanda tatil yapmıştır. Şimdi o zaman diyoruz ki bazen tahrif ile tatil bir arada toplanır. Bazen tatille mesela bir kişiye örnek verelim onda hem tahrif hem de tatil aynı anda toplanmış olsun. Demin ki ayet. Errahmanu Ar alal arş'ı istavah rahman arşe istiva etmiştir. Bu istivayı adam lafsen ispat etti. Ama manen buna ne dedi? İstila dedi. Şimdi manen bu adam ne yapmış oldu? Tahrip etmiş oldu. O zaman bu adama tahrif girdi şimdi. Peki yine bu adam aynı şekilde. Manasını da boşaltmış olmuyor mu Allah'tan o sıfatı? Boşaltmış oluyor değil mi? Evet. Çünkü istiva istila diyor. Tatilde de gitmiş olmuyor mu? Evet. O zaman bu adamda iki şey birleşmiş olur. O yüzden her tahrif yapan insanda aynı zamanda tatil birleşmiş. Şimdi bak, peki aksi düşünülebilir mi? Bir e, düşün bakayım. Bir insan tatil yapacak ve onda tahrif bulunmayacak. Öyle bir şey düşünelim. Tasavvur edebilir misin? Bir insan tatil yapacak ama onda tahrif Yok. Evet bulabilirsin. Evet. Düşün ki öyle bir adam öyle bir adam var ki. Şeyle belki zor olurdu, laf sen ama manayla yapabilir yani. Değil mi? Şimdi öyle bir adam düşün ki Rahman arşı istiva etti ayetini alıyor. Veriyor evet. ve ki sen onu okuyorsun bu ayeti. Diyor ki ben Allah azze ve celin istiva sıfatı olduğuna inanmıyorum. Evet. Ben Allah'ın istiva sıfatı olduğuna inanmıyorum. Bu adam ne yapmış olur? Tatil etmiş olur. Evet. Peki, tahrifi var mı bu adamın? Şimdi burada ince bir nokta giriyor. Şimdi, biz ne dedik? Her tahrifçi aynı zamanda tahrif. tatilcidir. Çünkü tahrifte ne aranır? Ama her ta tatilci, yani her tatile giden tahrifçi şartlı. Çünkü neden? Tahrif, bir manayı, yani manan mesela manan tahrif yapan bir insan, bir manayı nef yetmiş, evet. onun yerine Başka bir mana koymuşa denir. Evet. Bak çok önemli. Şimdi tahrif. Diyor ki istiva. Rahman arşa istiva etti. Tamam Buraya yazıyorum bak. İstiva etti. Bu adam bunu nefret istivayı mana olarak. Değil mi? Yerine bir şey koydu mu? Koydu. Ne koydu? İstila. İstila koydu. Doğru mu? O zaman tahrifte şu vardır. Hak olan manayı ortadan kaldırıp evet. yerine Batılı. batılan bir şey evet. koymak. Mesela, senin ev, evinin bir köşesinde sandalye duruyor. Sen o sandalyeyi kaldırıyorsun. Evet. Yerine televizyon koyuyorsun. Evet. Tahrif budur. Eğer sen o sandalyeyi kaldırıp o mekanı boş bıraksan o tahrif değil. Evet. Tahrifte ne aranır? Olduğu hakiki manayı ortadan kaldırıp yerine başka bir batıl mana ispat etmek. Tamam mı? Ama tatilde illa bu aranmaz. Bazen bir insan tatil yapıp öylece bırakabilir. O yüzden biz diyoruz ki her muharrif yani her tahrif eden tatil etmiştir ama her tatil eden illa tahrif etmiş sayılmaz. Çünkü o yüzden diyoruz ki ba bazen bir kişide iki hastalık bulunur aynı anda. Ta tahrif ve tatil hastalığı. İşte bu istivayı nefyedip tahrif edip manın yerine istilayı koymak gibi. Evet. Ama bazen de kişi tatil eder ama yerine bir mana koymaz. Ona da ne denir? İşte mufavvıda. İşte bak burası önemli. Tafvide giden. Şimdi şimdi bir sürü fırka yok mu İslam'da? Evet. Cehmiye, mutezile, işte, eşari, maturdi vesaire. Bir tane de mufavvıda fırkası var. Mufawwida, ettefvid, huettefriq demek. Mufawwida fırkatı fırkası, mufawwida boşaltan demek, boşaltan. Bak, boşaltan ha, içine bir şey dolduran değil. Dikkat et. Sen bir içinde bir, bir bardak, bir bardağın içinde su vardır, onu boşaltırsın bardağı koyarsın, bırakırsın. Ama bazen de o suyu boşaltırsın yerine bir meyve suyu koyabilirsin. Mufavvidalar sadece boşaltmakla yetinir. Mufavvida fırkası ve bunu hep tarih boyunca bir sürü kişiler selefe atfetmiştir. Yani mufavvida fırkası nedir? Diyorlar ki Allah Kur'an'da diyor mu yedim var? Evet. Yedullahu fevka edihim diyor mu? Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Evet. Diyor mu e, Mâ mena'ken tescudeli ma halaktû biye yedeyye İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Şimdi Allah kendisine yet sıfatı evet. diyor ki biz ona yet deriz. Yed, e, yedim manası ne? Yok. Bir mana yüklemiyor. Yet yet. Evet. Bu tatil onun arasına ayıran şey Yet yettir diyorlar. Ha? Evet. Yet yettir. Diyoruz ki peki ona. İstiva diyor ki evet Allah istiva etmiştir. Ama istiva ne? Bilmiyoruz manasını. Mana yüklemiyorlar. Evet. Yani istiva kelimesi onlara göre sanki elif, sin, t vav ve illet harfinden <gülüyor> bir araya gelip bir lafız oluşturmuş bu lafız hiçbir manaya delalet etmiyor. Şimdi bak, sen sehpa dediğin zaman, bir, sehpa lafzını kullanıyorsun değil mi? Peki bunun bir manası var mı senin zihninde? Var. Şey değil mi? Sen el dediğin zaman bir şey kastırıyor musun? Tabii. Kastırıyorsun. Yani manası zihninde belli. Onlar bunu nef nef diyorlar Bir mana yüklemiyorlar. Diyorlar ki Allah'ın yedi vardır ama yet nedir bilmeyiz. Evet. Allah'ın Şimdi keyfiyetinden de bahsetmiyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki yedin keyfiyetini bilmeyiz ama onlar keyfiyetle sınırlamıyor bunu. Bizzat e, manasını da... Evet. Sınır, bak, bir ya, biz ama Allah için istivanın manasını biliyoruz. Evet. Keyfiyetini bilmiyoruz. İst nasıl manasını biliyoruz? Diyoruz ki istivanın manası bellidir. Mali. Nedir? Üstte olmak. Evet. Üstte oluş. Uluv demektir. Evet. Ama ki, bu üstte oluşun keyfiyeti, şekli, hali, durumu nasıl? Bilmiyoruz. Bunu Allah'a havale ediyoruz. O yüzden baktığımız zaman selefin men, menhecinde, selefin itikadında mufavidalık yoktur. Delil İmam Mali'ye sorduklarında İmam Malik ne diyor? El istivau malum ma diyor. Bak malum, meçhul diyor mu? Aynen. Demiyor. Bunlar meçhul diyor. Biz diyor, ya, diyor ki istivau malum. Yani istiva malum demek. Yani istiva kelimesi malum Arap dili edebiyatında. Dinlemişim. Ne ne mana gelir uluf? İstiva anı demektir. Ulu. E peki bunlar ne diyor? Diyorlar ki hayır isteva, istiva'dır. E ne, ne bunun manası bilmiyoruz. Bir manası yok. O yüzden e, alimler diyor ki bakın İmam Malik burada istiva meçhul demiyor. Ne diyor? Malum, Malum diyor. Peki ne meçhul diyor? Vel keyfu Keyf. meçhul veya bazı lafızlarda gayru me'akul. Evet. Keyfiyet ne diyor? Meçhul. meçhul evet. Dikkat et keyfiyet meçhul. O zaman lafzı ispat ediyoruz. Evet. Aksi halde sen male çevirerek kendi de ona yet diye çevirmen lazım. Çünkü el demek değil yet onlara göre. Evet. İstiva üstü oluş demek değil mufavidalara göre. Evet. O yüzden bazen bir insan tatil eder ve ona hiçbir mana yüklemez. İşte buna da mufavvide diyoruz. O yüzden diyoruz ki her mufavvide muattildir, Her muaddil mufavvidadır. Yani sadece tatil her evet. muattil mufavvidadır işte. Evet. Diyebiliriz Burada bir noktada. Bu arasındaki tavsili ayrımı şey oluşuyor değil mi? Tatil yapan adam tamamen hikaye ediyor. Bunlar sadece bir kelime olarak kabul ediyorlar ama evet. şimdi bunlar e, diyorlar ki evet Allah istifa etmiştir. Evet, evet Allah'ın yedi vardır. Evet Allah'ın aynı vardır. Evet. Ama işte yet bildiğin o mana var ya yet. Evet. Hani biz el diyoruz ya. Evet. Heh, zihnen o bildiğin ortak değer var ya kadrunmuş olarak dediğimiz. Onu sen ispat ediyor musun? Diyor ki yet yettir o kadar. Ya, yani İbn-i onlara diyor ki sanki bunlar şöyle diyor. İşte ya ve dal harfi bir araya gelmiş. Böyle sözlüklerden çıkarılmış ya ve dal harfi. Böyle bir araya gelmiş. Yet kelimesini oluşturmuş. Sadece böyle Manasıdır. sanki mürekkepten ya ve dal harfinden oluşmuş böyle bir e, odun gibi bir şey yani. Hiçbir şey. hiç bir manası yok. Halbuki İbn-i diyor ki Allah Kur'an'da diyor ki Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Manası olmayan bir şey düşünülür mü? Diye Şimdi biz mufavidalara reddiyeyi ileride vereceğiz. Şu anda biz bu kavramları evet. fı için örnek verdiğimiz bazı şeylerdir evet. bunlar yoksa mevzumuz şu an mufavvida işte eşari falan değil evet. ama mukarene babından anlaşılması için bunları söylememiz lazım evet. tamam mı ee, o yüzden bazen kişide hem tahrifle tatil Bir birleşir evet. kim gibi istiri istila diyen gibi evet. bazen de tatil tek başına kalabilir Bu da ne gibi ee, man içini boşaltıp başka bir mana yüklemeyen. Evet. Bak şimdi bunlar ne yapmışlar mufavidalar? Yed'in mana olarak içini boşaltmışlar evet. ama bir mana eklemişler mi? Yedden maksat kudrettir onu da dememişler. dememişler. Hiç dememişler. Sadece demişler ki yet yettir o kadar. Manasını bilmiyoruz. Bu nedir? El midir? Yet hiçbir manası yok yani. Tamam? Evet. <gülüyor> Şimdi e, diğer iki kavram değil mi? Evet. Buraya kadar anladık. Evet. Halil Heras'tan da okuyacağız birazdan inşallah. Şimdi ikinci kavramlar. Tekif. Tekif temsili verdi değil mi şimdi İbni Teymiye? Rahime Allah. İlk hangisini verdi? Tekif. Tekif. O zaman diyoruz ki e, ikincisine Tekif. Tekif. Tekif. O, o Üçüncüsü Temsil. temsil. Şimdi tekihif huva zikrukun şey diyebilirsin. Yani bir şeyin hakikatini söylemek. Keyiflendirme deriz ya. Keyfiyetini belirme, nasıllandırma. Temsil de misallendirme. Misallendirme. Şimdi tekifle temsil arasındaki şimdi şöyle dursun. Bu şimdi böyle dursun. Tekif ile temsil arasındaki fark ne? Önce tekif'i anlatalım, sonra temsili. Sonra arasındaki fark. Tekif, tutuyorsun herhangi bir kişinin bir sıfatını keyiflendiriyorsun. Diyorsun ki mesela Ahmet'in eli şöyle şöyle şöyledir. Keyfiyetini belirtiyorsun. İşte e, Ahmet'in eli mesela şöyle şöyledir diyorsun. Diyorsun ki işte böyle işte beş parmağı var. İşte e, orta parmağı biraz yamuk mesela. İşte serçe parmağı kırık. Eli esmer. Böyle anlatıyorsun, keyif keyfi, keyiflendiriyorsun. Tamam mı? Evet. İşte parmakları çok kısa vesaire. Veya çok güzel. Buna benzer böyle keyiflendiriyorsun. Bunu kaba olarak böyle de bir. Tamam? Temsil tutup misal veriyorsun. Diyorsun ki mesela Ahmet'in eli işte Murat'ın eli gibi. İşte Ahmet'in eli işte Biraz cep telefon cep telefonuna benziyor. Cep telefonu gibi mesela evet. sallıyorum. Misellendiriyorsun bir şeyle. İşte Ahmet'in parmakları işte ee, kürdan gibi. Kürdanının aynısı. Evet. Gibi. Tamam mı? Böyle. Misal veriyorsun. Evet. Ahmet'in eli işte Ali'nin eli ile aynı. Tamam mı? Böyle misal veriyorsun. Şimdi arasındaki fark ne? Bak. Tekif Pardon. Temsil temsil. Taştan geliyorum. Temsil bir şeyi, somut olan bir şeyi örnek vererek benzetmedir. Tekif ise bir misal vermeden kendi zihninde tasavvur ederek keyiflendirme. Mesela ne gibi? Şimdi zihninde bazı şekiller bazı böyle özellikler tayin ediyorsun zihninde ve onu o kişinin sıfatına veriyorsun. Mesela sen hayatında 500 metre uzunluğunda bir el gördün mü? Bir insan eli. Görmedin. İşte 5000 tane parmağı var. İşte tırnakları camdan. Tamam mı? İşte derisi ee, sarı, kırmızı, lacivert, mor, böyle birleşmiş. Tamam mı? İşte üçgen. Böyle bir el hiç gördün mü? Peki. Aynı bu tarif ettiğim el. işte üçgen, mor, sarı, kırmızı, 500 kilometre uzunluğunda. Böyle bir eli. Desen ki Allah'ın eli böyledir. Allah'ın elini neyle misallendirdin? Yok. E, somut olan. Yani böyle var olan. Hiçbir şeyle. Değil mi? Zihnindeki sadece. O zaman keyfiyette, tekyifte şey yok. Bir şeyi... Belli olan böyle herkesin gördüğü he, soyut olan bir şeyi böyle insanların zihninde şey pardon insanların böyle müşahede ettiği gördüğü bir şeyi örnek vererek yapmana denmez. Evet. Zihninde bir keyfiyet tasavvur ediyorsun ve o keyfiyeti Allah'a veriyorsun. Yani Allah'ın elini düşünüyorsun ve hayal ediyorsun. Diyorsun ki işte Allah'ın eli böyle işte e, bembeyazdır. Böyle nur, şeffaf böyle mis gibi kokuyor. Mesela böyle bir keyfiyetlendiriyorsun zihninde. Bak hiçbir şey örnek vermiyorsun. Sonra diyorsun ki başlıyorsun insanlara anlatmaya. Allah'ın eli böyle böyle böyledir ama bak bir şey örnek vermiyorsun. Bunun bunun bunun gibidir demiyorsun. Evet. Ne diyorsun? Böyle böyle böyledir. Bak bunun gibi ayrı böyle böyle ayrı bir şey. O zaman keyfiyet ney tekif? Herhangi bir misal göstermeden, vermeden zihninde tasavvur ettiğin herhangi bir keyfiyeti nasıllığı Allah'a, Allah'ın herhangi bir sıfatına izafe etmek. Temsil ise herhangi bir şeyi örnek vererek herhangi bir şeyi örnek vererek e, o şekilde benzetme. Mesela diyorsun ki e, e, Allah'ın eli haşa benim elim gibidir. Müşebihelerin yaptığı gibi. Allah'ın eli işte haşa filin eli gibidir. Allah'ın eli haşa karıncanın eli gibidir. Allah'ın ele haşa meleklerin eli gibidir vesaire. Bak örnek verdim. Mücerred olarak ne yaptın? Örneği, misali ne yaptın? Tayin ettin. Evet. O zaman misalde, temsilde bir şeyi örnek vererek benzetme vardır. Evet. Tekifte ise bir şeyi örnek vermeden zihninde keyiflendirdiğim bir şeyle benzetme vardır. Arasındaki fark gördün mü? Güzel. Şimdi bazı alimler de diyor ki çok önemli değil aslında ama meseleyi fık bağlamında diyorlar ki tekifle temsil arasında hiçbir fark yoktur. Aslında doğruluk payı da var. Neden? Neden yoktur? Diyorlar ki tekifle temsil arasında hiçbir fark yok. Çünkü keyiflendiren bir insan, şimdi misallendiren bir insan neyi misal vermiştir? Müşahede edilen herhangi bir şeyi misal vermiştir. Peki keyiflendiren bir insan müşahede ettiği bir şeyi, müşahede ettiği bir şeyi aslında Allah'a vermiş olmuyor mu? Oluyor. Sen şimdi ben sana bir, senden bir şey talep edeceğim Erhan abi. Şu an bunu uygulamak için talep edeceğim. Bakalım başarabilecek misin? Hiç hayatında görmediğin bir şeyi ve duymadığın bir şeyi ve hissetmediğin bir şeyi zihninde kur. Yapamazsın bunu. Mutlaka hayatında gördüğün bir şeydir. Şimdi bak örnek verelim. Şimdi 500 kilometre uzunluğunda evet. üçgen, sarı, kırmızı, yeşil, maviden oluşan tırnakları camdan olan bir şey. Hiç hayatında gördün mü? Evet. Hissettin mi? Duydun mu? Duymadın. Üçü de yok. Ama cüzlerini hissedip duydun mu? Yani üçgen hiç hayatında görmedin mi? Bak kurtulamıyorsun. Evet. Hiç sarı, kırmızı, lacivert görmedin. Mutlaka Hayatında gördüğün bazı şeyleri birleştiriyorsun ama sonuçta gördüğün şeyler bunlar. Üçgeni biliyorsun da sen söylüyorsun. Uzunluğu biliyorsun da sen söylüyorsun. Sarı kırmızı verdi biliyorsun ki keyiflendiriyorsun. O yüzden alimler diyor ki kesinlikle sen tekif yaparken de sadece zihninde hiç görmediğin bir şey bile canlandırsan mutlaka hayatında gördüğün bildiğin şeyleri bir araya getirerek e, o şeyi ortaya çıkarırsın. Anladın mı bu ince noktayı? Bak çok önemli. Şimdi tekrar talep ediyorum. Hiç hayatında görüp, duyup, hissetmediğim bir şey canlandır. Şimdi şöyle bir şey canlandırsan, üçgen bir el hayatında görmedin değil mi? da hissetmedin de mesela. Ama üçgeni biliyorsun ki sen buna üçgen el dedin. Bak yine kurtulamıyorsun. O yüzden diyorlar ki, yine de ne yap? E, her ne kadar bunu, Minbab-ı teratib-i elmiye, ilmi tertibatlara ayırma noktasında ayırabilirsin. Sorun değil. Çünkü her ne kadar aynı şeyle desek, hani bir noktada yine ayrılabilir. O yüzden sonuçta Allah temsilden de, teşbihten de, bizim onu açımızdan ne? Münezzeh. O ayrı değil. Ama meseleyi fukhetme babından bu istilahları söylüyoruz. Tamam mı? Arasında ne yok? Fark yok diyen alimler de çıkmış. Bu önemli değil. Sonuçta Allah ikisinden de nedir? Münezzeh. Bunu da anladık bu şekilde. Şimdi hayda tamam. E, anladık da tahrif, tatil, tek. E, Biz bir, bir, bir, bir sürü şey daha duyuyoruz ya. Bir şey bir sürü şey diyorum. Bir şey daha duyuyoruz. O kafamızı karıştırmasın. Hayda nedir o? Teşbih. Bir de teşbih çıktı ortaya. Biz teşbihi de çok müşebbih ediyoruz zaten bak. Evet. Teşbih eden. Peki teşbih ne? Şimdi bu araya darma duman etti. <gülüyor> Değil mi? Tabiri caizse. Ne yapacağız burada? Bir teşbih neyi benzetme. Şimdi teşbih şöyle yapabiliriz. Çeşitli şekilde böyle alimler açıklamış. Demişler ki bazı alimler, teşbih temsil ile tekiifin ortak ismidir. Yani her tekiif yapan teşbih yapmıştır. Yine her temsil yapan teşbih yapmıştır. Yani teşbih, bakın hemen şuraya yazıyorum. Temsil, tekiif değil mi? Evet. Teşbih, tekiif ile temsilin ortak ismi. Yani tekif yapan bir insan. Şimdi teşbih benzetmedir değil mi? Evet. Şimdi bunların Türkçesini yazalım. Tekif keyfiyetini bildirme, keyiflendirme, nasıllandırma. Nasıllandırma tamam mı? Temsil misallendirme. Bir şeyi misal olarak veriyorsun. Diyorsun ki bu bunun misali gibidir. Evet. Teşbih de benzetme. Tamam mı? Benzetme. Şimdi tekiif yapan bir insan yani zihninde bir şey canlandırıyor, hayal ediyor... Onu Allah'a veriyor. Diyor ki Allah böyle böyle böyledir. Zihnindeki o şeyi anlatarak. Bu insan tekif yaparak, keyiflendirerek nasıl teşbihe yani benzetmeye kaçmıştır? Zihnindeki şeyi evet. Allah'a vererek benzetmeye kaçmıştır. Evet. Bak, tekif yapan bir insan nasıl teşbih yapmıştır? Zihnin yani tekif yapan, nasıllandıran evet. şimdi parantez içi yapalım şunları. Tekif yapan yani nasıllandıran bir insan nasıl teşbihe kaçmıştır yani benzetmeye kaçmıştır zihnindeki o keyfiyetlendirdiği şeyi Allah'a benzeterek teşbihe yani benzetmeye kaçmıştır temsil yapan bir insan yani misallendiren bir misal Allah'a bir misal veren bir insan nasıl teşbihe yani benzetmeye kaçmıştır o misal verdiği şeyi Allah'a benzeterek teşbihe Kaçmış olur. O zaman ortak ismidir. Evet. Tamam mı? Arasındaki farkı anladık. Evet. Bazı alimler de şu şekilde yaklaşıyor. Diyorlar ki temsil temsil sen dediğin zaman mesela temsil külliyen bir benzetmeye delalet eder demişler. Yani mesela diyorsun ki Ahmet Ali gibidir. Yani Ahmet Ali'nin mislidir. Sen de sanki Ahmet Ali'nin mislisidir. Ahmet Ali'nin mislidir desen. Ahmet Ali'nin mislidir. Burada Ahmet'in tamamını veya büyük bir kısmını benzetmiş olursun. Türkçede de bu böyle değil mi? Desen ki bu bardak bu bardağın mislidir dediğin zaman. Yani bu bardak bu bardağın tamamıyla aynısıdır veya yüzde doksan yani büyük bir kısmıyla aynısı demek değil mi? Teşbih ise demişler tamamıyla bir benzetme değil de cüzi bir benzetmedir. Mesela dediğin zaman Ahmet Yılmaz'a benziyor. Yani bu Ahmet Yılmaz'ın mislidir de şey olur mu? Olmaz. Evet. Bir kısmı. İşte yüzü benziyordur. Genelde de zaten Türkiye'de öyle kullanırız. Dediğimiz zaman biz Ahmet Yılmaz'ın Yılmaz'a benziyor. Genelde yüz kısmını kastederiz, değil mi? Hani işte yüzü benziyor, işte göz kaşı gözü, burnu aynı. Sakalı, makalı aynı, böyle bu şekilde. Değil mi? Ee, ama hiç biz Ahmet Yılmaz'a benzer dediğimiz zaman şunu kastetmiyor işte eli aynı ayaklar aynı boy pos aynı kilo aynı dişleri aynı onun da 32 dişi var onun da var onda duda biraz yamuk onda yamuk onda eli kırık onun da kırık değil böyle değil mi? Ama desek ki Ahmet Yılmaz'ın mislidir her şey yani. her veya büyük bir kısmı evet. kastedilebilir işte bazen bazıları da farkın bu şekilde. Ee, olduğunu söyleyerek meseleye evet. yaklaşmışlar. Tamam? tamam Buraya kadar anladık. Evet. Şimdi bir de şey Halil Herras'ı okuyalım. Bu arada kaç dakika oldu dersimiz? 50 dakika. Devam inşallah. Bir de şey Hal Herras'ı okuyalım. Bakalım Şeyh ne demiş. İbn-i Teymiye'nin kelamından başla. ayır et tabi beyan et. Hangisi? Sesli olarak da. Evet. i̇bn Teymiye buyuruyor ki gerek Allah Aziz kitabında kendisini gerektirir. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmiş ise bunlara tahrif, tatil, keyiflendirme, keyfiyetlendirme ve temsil, misillendirme, örneklendirme söz konusu olmaksızın inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Şimdi e, biz dedik bu dört terim i̇bn Teymiye verdi. İşte biz diyoruz ki ehl-i sünnet vel cemaat olarak biz bu dört terimi Allah'tan ne yapıyoruz? Nefh ediyoruz. Bak ehl-i sünnet vel cemaat o kadar adil o kadar tevhid ehli, o kadar mükemmel bir fırkadır ki evet. işte kıyamete kadar kurtulmuş olan, kıyamete kadar kurtulmuş olan bu hak fırkadır. Yani öyle bir hak fırkadır ki ve öyle adil fırkadır ki Allah Azze ve Celle hakkında teşbihe götürecek ve Allah'ı noksanlandıracak her türlü şeyden kaçınmış. Ve net ibareleri bildirmişler. Evet. O yüzden bize müşebbih ediyen bu insanlar bize müşebbih ediyen bize mücessime ediyen bu insanlar bu söylediklerinde adil değillerdir. Bu söylediklerinde ya ya hata yaparak hata yaptıklarından dolayı bunu söylüyorlar ya iftira atmak için bunu söylüyorlar. Ce cehaletlerinden dolayı bunu söylüyorlar. Çünkü biz kitaplarımızda veya derslerimizde, sohbetlerimizde her zaman ve her yerde biz tabir caizse avaz avaz varıyoruz. Allah'ı mahlukata benzetmek küfürdür. Veya mahlukatı Allah'a benzetmek küfürdür. Ve Allah azze ve celle kesinlikle hiçbir şeye benzemez. Şimdi bu dört şeyi biz Allah'tan nefederken ederken kafamıza göre nefh etmiyoruz. Naslarla nefediyoruz. Tamam, nasıl anahe ediyor? Şimdi, şurada bir duralım, şurada bir duralım, şunu ispatlayalım, şunu ispatlayalım. Ondan sonra Halehara hemen geçelim, kısaca. Şimdi biz dedik ki, Allah Kur'an'da, Allah Kur'an'da, öyle bir ayet söylüyor ki, bu dört kavram da içinde, mana olarak. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Yaz, yazalım buraya. Leyse Kemislihi şey, ve who semağul basir, değil mi? Basir. Leyse kemislihi şey. Şimdi burada şey kelimesi nekira, olumsuzdan sonra gelmiş umum ifade eder Yani hiçbir şey. Tamam? Oralara girmeye gerek yok. Leyse kemislihi şey. Onun hiçbir misli yoktur. yoktur. Bak şimdi. Ayeti ince tahkik edelim. Şimdi Allah Kuranda derken onun hiçbir ben misli yoktur. Evet. İki şeyi bu bu cümlede, bu ibade iki şeyi nefye ediyor Neyi? Bizim o söylediğimiz dört şeyden iki şeyi nefye ediyor evet. Neyi? Bir şeyi e, misal e, temsili. ve temsili nefye ediyor temsili, evet. değil mi? Evet. Keyiflendirmeyi ve misallendirmeyi ne yapıyor Allah? Evet. Nefye ediyor Çünkü neden? keyiflendiren de, misallendiren de teşbihe kaçmıştır. Ve Allah onun hiçbir benzeri yoktur diyor. Doğru mu? Evet. Allah onun hiçbir benzeri yoktur diyor. Sonra Allah ne diyor? وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِرِ Bu sefer ilkinde nefret etti. Sonra ispat etti. Ne ispat etti? İki sıfat. Bu burada neyi ediyor? Tatil edemezsin. Evet. Bak ispat yapıyor burada. Evet. Görüyor musun? Tatil edemezsin ve tahrif de edemezsin. Çünkü neden? Tahrif, haktan meyletmek. Haktan edemezsin evet. Bizzat söylemek zorundasın. Evet, Allah duyandır, işitendir. Evet. Şimdi, ayette nefide, nefile ispat bir arada. Nefi nerede? Onun benzeri yoktur. İspat, görendir ve işitendir. Onun benzeri yoktur derken Allah, neyi nefret Temsil, ve tekif'i nefret etti. Peki neyi ispat etti? Duyan ve işiten olduğunu ispat etti. Yani tatili ne yapmış oldu? nefyetmiş oldu. Sen boşaltamazsın, ispat etmek zorundasın. Bak şimdi. Peki, onun benzeri yoktur diyen Allah, nasıl olur da ayetin devamında, ayetin içinde hemen o cümleden sonra nasıl, duyma ve görmeyi kendisine izafe eder? Demek ki Allah'a sıfatları ispat etmek, Allah'ı misallendirmeyi gerektirmiyormuş. Değil mi? Bak Allah üstüne ki onun misli yoktur, sonra altta duyan ve görendir diyor. Şimdi birisi çıkıp diyemez mi? Ey ya Rabbel Alemin, ben de duyanım, ben de görenim. E sen hem diyorsun ki, onun bir benzeri yoktur. Hem de Allah görendir duyandır diyorsun. E ya Rabbi kendini bana veya beni kendine benzetmiş olmadın mı? Çünkü sen Allah da ne diyor? Semi'i en basiren kıldık diyor onları Kur'an'da. Bak Semi'i ve basir Aynı bu lafzı kullanıyor Allah. Semi'i en basiren. Allah mahlukatları zik ederken Semi'i en kıldık diyor onları Kur'an'da. E peki ya Rabbi sen üstte diyorsun ki yani e, başta diyorsun ki onun benzeri yoktur. Yani senin bir benzerin yoktur. Sonra duyan ve iştendir. Ne diyoruz biz? Demek ki Allah'ın ispat etmesi, kendine bir şeyleri ispat etmesi, birileriyle misallendirmeyi, birilerine benzetmeyi gerektirmiyormuş. O yüzden biz dediğimiz zaman Allah'ın eli vardır, Allah'ın yüzü vardır, Allah'ı birisine benzetmiş olmuyoruz. O yüzden biz bize şöyle diyenlere sorarız. İşte siz diyorsunuz ki diyorlar Allah'ın eli var, Allah'ın gözü var. İşte Allah'ın ayağı var. Biz de diyoruz ki evet. Bunu biz demiyoruz. Allah'ın kendisi diyor. Diyorlar ki hayır. Siz böyle diyerek Allah'ı ne yaptınız? Mahlukatlara Benzetelim. benzettiniz. Biz de bu kişiye soruyoruz. Biz de bu kişiye soruyoruz. Eğer bu kişi cehmiye değilse. Çünkü cehmiye soramayız. Onlar Allah'ın ilim sıfatını da. Benzetelim. Sıfat yoktur diyorlar yani. Görme sıfatı da sıfat yoktur diyorlar. Tamam mı? Ha, peki Allah bilmiyor mu dediğin zaman onlar zatıyla bilir diyorlar işte zatıyla görür diyorlar, görmesiyle görür değil. O ince, o da ileride gelecek tamam Şimdi sonuçta ispat ediyorlar. Ama biz duyma, görme, bilme sıfatını ispat edip de el, yüz, ayak ve buna benzer haberi sıfatları zatı olan haberi sıfatları inkar edenlere soruyoruz bunu. Mesela bunlar mesela eşareler olabilir. Değil mi? Senin görme sıfatını veya duyma sıfatını ispat edip el yüz ayak sıfatlarını inkar etmene sebep ne? İkisini ayıran sebep ne? Eğer dersen ki ben Allah'a el yüz sıfat, el yüz ayak sıfatı ispat etmekle Allah'a mahlukatlara benzetirim. E neden? Çünkü el yüz sıfat mahlukatların sıfatı. Biz deriz ki tamam o zaman sen aynı kaideyle Görme ve duymayı da ne yapman lazım? Görme ve duymayı da ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Çünkü Allah Kur'an'da bizim gördüğümüzü, duyduğumuzu, bildiğimizi ispat ediyor. O zaman sen Allah gör, görme, duyma, bilme dersen Allah'a makhlukata benzetmiş olursun. Bize ne diyorlar cevap olarak? Diyorlar ki hayır. O Allah'ın kendine has görmesi ve duyması, işitmesi, bilmesidir. Biz de diyoruz ki tamam. O Allah'ın kendisine has olan eli, gözü, ayağıdır. Evet. Çünkü eğer sen dersen ki sen bu sıfatları Allah'a ispat etmekle teşbih etmiş olursun. Bize deriz ki sen de evet teşbih etmiş olursun. Biz de diyoruz ki kesinlikle teşbih etmez teşbih etmez etmiş olmayız. Çünkü nefyeden Allah misli olmadığını ve hemen sonrasında sıfat ispat eden Allah yani onun hiçbir benzeri yoktur diyen Allah, sonra bazı şeyleri ispat eden Allah. Demek ki Allah'a bir şeyleri ispat etmek, Allah'ın misallendirmiş manasına gelmiyormuş. O yüzden mutezile ile eşariler tarihte tartıştığı zaman, bak her zaman mutezile galip gelmiştir eşarilere. Çünkü onlarınken, mutezile diyor ki ne güzel, diyor ki sizin, Yedi sıfatı kabul edip de diğerlerini inkar etmesi, etmenizin makul hiçbir manası yok. Ya bizim gibi toptan inkar edin, kurtulun. Evet. Heh, ya da biz selef gibi, tamam mı? Evet. tamamıyla kabul edin. Yoksa bu ne ya? Yedi tanesini ya. et, yedi <gülüyor> tanesini etme. Eşerler diyor ki müteziller, bir tek zavallıların şeyi kalıyor. Cevabı kalıyor. Böyle bir makul diyorlar ki. Ya olur mu? Bu yedi tane bizim kabul ettiğimiz sıfata akıl delalet ediyor. Diğerlerini etmiyor. Mutezile diyor bana ne senin aklından? Bana göre de hepsi ediyor. Ne yapacağız şimdi? Selefe göre de hepsi ediyor. Evet. Mutezile diyor ki bana göre de hiçbiri etmiyor. Kimin aklını alacağız yani? Evet. Anlatabiliyor muyum? Kimin aklını alacağız? Eğer akla bakarsan hiçbirini almıyor diyorlar adamlar. Mutezile. Neden? Çünkü akla baktığın zaman nasıl Allah konuşur deriz kardeşim. İnsanlar da konuşuyor yani. Ben Allah'a hiçbir şey benzetemem diyorlar. Evet. Nasıl eee eee Allah'ın bilme sıfatı vardır deriz. İnsanların da bilme sıfatı var. Ben Allah'ın bilme sıfatı var diyemem diyorlar. Evet. Adamlar biraz daha birica daha mert. Açık. Yani sen tut birisini al. O yüzden İbni Teymiyye diyor ki mesela Tedmuriye'de El kavlu fi ba'di sıfat kel kavlu fi ba'dihe. Bir kısım sıfatlarda söylenecek şey diğer sıfatlar içinde söz konusudur. Yani sen kelam vardır deyip ne söylüyorsan onu el içinde söylemek zorundasın. Yoksa senin ayran bir sebebin olması lazım ki yok elinde. Akıl delalet de ediyor. Niye? Akıl Allah'ın sevmesine delalet etmiyor mu? Müminleri. E diyor, niye sevme sıfatını ispat etmiyorsun o zaman? Evet. Ya bırak onu fıtrat delalet ediyor Allah'ın o sıfatına ya. O yüzden iki selef bir selef alemi bir muhtezile tartışırken bırak diyor şimdi onu bunu rivayeti. Ya sen diyor elini kaldırdığın zaman her zaman kalbin istesen de zihnin yukarı gitmiyor mu? Bu sana yeter. Evet. Adam diyor Allah hayyarini hayyarini beni hayrete düşürdü diyor. O cehmi diyor beni hayrete düşürdü. E neden? Yani sen ne yaparsan yap Fıtratın yukarıya yönelmekten Kurtulamaz. Bak şimdi sana bir kısa anlatacağım İşim önemli değil. Vallahi bak şimdi ne oldu Bir gün bir tane Amca var evet. Böyle e, Bayağı bir böyle Seviyor beni. Ben de onu seviyorum Allah için Ama hep böyle şakalaşıyoruz Dini mevzu tartışıyoruz Kendisi şey eşar Hep tartışıyoruz ama böyle birimizi kırmadan şey yapmadan bir böyle yaptı. Allah biliyor dedi kimin hak olduğunu. Ulu ulu meselesini tartışıyor. Elini kafasını yukarı kaldırıyor diyor ki Allah biliyor. Parmağıyla yukarı işaret etti. Dedi hayat. ki Allah biliyor hayat dedi hayat kimin oldum. hak olduğunu. Hacı amca bak yakaladım seni. Şimdi böyle bir kızardı kafasını falan çevirdi. E tamam diyor kardeşim. Oradadır da yerdedir de her yerdedir de e dedim tamam da. <gülüyor> Niçin yukarı kaldırdın? Şimdi fıtrat itiyor böyle. Tamam mı? Kurtulamıyorsun. Yani erin, bak istediğin kadar kafanı önüne ey. Kalbin hep yukarıya yönelir. Bunu kimse atamaz. Şeyler bile söylüyorlar ya Ermeniler bile söylüyorlar. Ya tabi bak mesela diğer Şu dinlerde Türkiye'de mesela işte Yahudilikte tabi. <gülüyor> ya ufak çocuklara sor mesela hep hiç anası babası öğretmemiştir. Allah nerede der yukarıda der. Evet. Çünkü evet. her zaman uluv her zaman kemaldir. Evet. Aşağıda olmak her zaman nakiz sıfattır. Türkçe, Türkçe'de deriz ya aşağılık adam deriz mesela. Tabii. Birisinin ayağının altına alma deriz mesela. Cehennemin dibi deriz. Bak hep böyle alt yer bunlar hepsi noksanlık sıfattır genel olarak. O yüzden Ulu hep kemal sıfattır. O yüzden biz diyoruz ki bak. Kendisinden kendisinden misil olmasını nefyeden Allah hemen sonrasında kendisine sıfat ispat etmiştir. Demek ki sıfatların ispatı misallendirmeyi gerektirmiyormuş. O yüzden bu dört terimi bu ayetle ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. Çok ayet var. Lam yakun lahu kufuven hat onun hiçbir dengi yoktur. Eee evet. eee Allah'ın kendisine nidler e, edilmesini nehyetmesi, nid edenlerin kafir olduğunu belirtmesi Kur'an'da. Bunların hepsi ne delil? Tahrifin, e, ta, tekiifin, temsilin Allah'tan nefh edilmesinin ne delildir bunlar? Yine Allah'ın kendisine ispat ettiği istiva, el yüz, ayak sıfatları vesaire bunlar da nedir? Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin e, Allah Azze ve Celle'yi tatil etmemenin, tahrif etmemenin e, ispatıdır bunlardı. Tamam Şimdi hani maksat bu söylediğimiz dört terimi delillendirme olsun. Evet. Bu ayette yeter. E, i̇man edene bir ayette yeter. Biz her zaman ne diyoruz? İman eden bir ayetle de eder. Evet. Küfreden on, yani bir ayetle iman etmeyen 100 ayette getirsen, evet, evet. İman etmez. Evet. Burada bir dipnot var. Oku. Büyük ilim adamı İbn-i Usaym'in El Akidatul Vasitiye şerhinde şunları söylemektedir. Müellifin sözlerinden anlaşıldığı gibi izledikleri yolda onlara muhalefet eden kimseler, onların ehl Sünnet ve Cemaat'in kapsamına girmezler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, şanı yüce Allah'ın sıfatlarını hakikatleri üzere kabul ediyorlardı. Bunlardan dolayı ehli Sünnet ve Cemaat, Selefiler, Eşariler ve Maturidiler diyenler yanılmaktadırlar. Biz de diyoruz ki, Bunlar farklı kanaatler ileri sürmekle birlikte hepsi nasıl ehl sünnet olabilirler? Onların her birisi öbürünün kanaatini reddederken hepsinin el sünnet olması imkansız bir şeydir. İki zıttın bir arada bulunmasının mümkün olduğu söylenmesi hali müstesna. Yoksa onlardan sadece birilerinin bu hususta sünnet tabi olduğunda şüphe bulunmaz. O kimdir? Eşerler mi? Mati mi? Yoksa selefiler mi? Kim sünnete uygun ise o kişi bu hususta sünnete bağlı demektir. Muhalefet edenin bağlı olduğu söylenemez. Bak söylenir. mesela örnek. Ee, mesela bak Ahmet Mahmut Ünlü. Evet. Evet. Bilirsin onu. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca diye meşhur. Evet. Değil mi? Biliyorsun hemen bizim evim burada. Evet. Yakın. Şimdi bizim onunla aramızda çok muhabbetimiz geçti zamanında. Evet. Beni de unutmamızı hala tanır sima olarak. Yani öyle şahsen değildi. Evet. Ama aramızda dini muhabbetler bayağı geçti. Evet. Şimdi bunun bir kitabı var. Bunun bir kitabı var. Dileyen, samimi olan tutup müracaat edebilir. Evet. İtikat diye. Şöyle 50-100 sayfalık ince bir kitap beyaz. Bak hepsi bütün özelliklerini de sayıyorum kitabın. Evet. Tamam mı? Kitabın bak, kapağında da itikat simli. Sarı yazı yazıyla yazılmış. Evet. Tamam mı? Böyle bir kitap. Bu kitap Çıper'a metodu ta bundan belki ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. Bundan belki 10 sene önceydi. Evet. Yaklaşık. Bu kitapta ehli sünnet 3'tür diyor. Bak şimdi bu evet. kitapta ehli sünnet üç. Maturidi, Şerefi ve Eşari açık açık söylüyor. Ehli sünnet mezhebi bak İbnü'l-Seymi'nin burada söylediğine İbnü'l-Seymi'nin burada söylediğine değiniyor. Diyor ki akidede Üçtür diyor Ehl-i Sünnet mezhebi. Matüridi, Eşari, Selefi. Yok Yo, hala. Sorsan Akide'de üçtür diyecek. Evet. Tamam. Bu ibareden iki sayfa sonra İbn-i ve sapık yandaşları diye bir cümle kullanıyor ve işte Allah'ın arşı oturduğunu söylüyorlar diyor ki bu iftira İbn-i hiçbir zaman Allah arşı oturmuş demiyor. Evet. Biz avaz avaz bağırıyoruz millet hala getirecekler yıllardır. Yok yani tamam mı? Bütün kitapları okundu tahkik edildi. Yok böyle bir ibare i̇bn Teymiye Allah Arş'a oturmuştur diyor. Bu Tula iftira. Mi, var ya bir tane ha. olsun, şey. Hatta bu Saadettin Yüksel'in oğluyla benim e, işte şeydeki tartışmamda bu Nubihar yayınlarında evet. aynı bana ibareyi kullandı. Dedi ki siz, işte ben İbn-i elinde bir kitabı vardı, baktı falan. İbn-i e laf attı, sapık dedi, bir şeyler dedi. Neyse. Oraları geç. En son İbn-i Mesele Teymiye'ye geldi. Dedi ki İbn-i Teymiye ya Sübhanallah Allah var ya, Allah Azze ve Celle çok büyük ya. Yani Şimdi ta, e, konuştuğumuz böyle e, yayın evindeyiz. Nubihar yayınları. Hı hı, bu şeyde işte Veznecilerin orada e, Beyaz Saray'da. Abi de Beyaz Saray çağrısında. Yumni'de. Abi de Hocam. Şimdi saati yükselmek için şu an Edip Yüksel hadis inkarısı. Hı hı. Tamam mı? Bu onun kardeşi. Hı hı. Ama tabii bu e, Edip Yüksel'i tabi baba oğul falan bunlar Edip Yüksel'i oğullarını tekfir ediyorlar zaten. Bu kim? Bu, senin konuştuğun mu? Bu Nedim. Hı? Nedim. Nedim. Nedim Yüksel. Hı hı. Şimdi bak. Konuşuyoruz biz yayın evinde. Baktım İbnü Teymiye'ye saldırmaya başladı. Saldırmasının sebebi de şey. Dedi ki <gülüyor> İbnü Teymiye işte siz dedi böyle Allah'a elinde aynen vurdu. Siz dedi böyle Allah'a oturma sıfatını ispat ediyorsunuz. Yok siz demedi pardon. İbnü Teymiye dedi böyle Allah'a oturma sıfatını e, ispat ediyor dedi. İşte siz dedi böyle müşebbihesiniz. İbnü Teymiye böyle müşebbihedir. Bak bulunduğumuz yayın evi subhanallah. Nubihar yayınları Orada Abdusselam Hoca var. Evet, Selam Hoca. Heh, ben o zamanlar ta, kaç sene önce ben ondan gidip e, ders alıyordum. O, evet, A, Arapça'da, Sahnaif'da alimdir yani neredeyse. Türkiye'nin en e, güçlülerinden yıllarca Tüllo'da, Siyirt'te Tüllo'da hocalık yapmış bir insanı. Evet. Ondan ben o zamanlar Sahnahi okuyordum. O, onun yanına da gitmiştim, dükkanına gidiyordum ben. İşte onu Nuh Bihar yayınları. Hala da giderim yani. Onun elinde, e, benim elimde bir de bu Useymin'in kitabı falan da vardı. Or, oradan gördü de mevzu açıldı işte. Yoksa bilmiyor benim kim olduğumu tanamaz beni yani. Sonra geldik İbni Teymiye'nin mevzusuna. Dedi ki işte siz elini de aynen böyle vurdu. Dedi ki siz dedi e, İbni Teymiye dedi Allah'a celese sıfatını vermiştir. Allah oturdu demiştir arşa. Ben dedim hocam Allah'tan korkun. Yok böyle bir şey. Bak subhanallah Allah o kadar büyük ki biz her yayınlarındayız ve her yayınları şey üzerine kurulmuş bir yayın evi. Böyle Kürtçe eserlerin bulunduğu evet. ve Türkçe eserlerin bulunduğu bir yer. Yani hiçbir Arapça kitap satmazlar yani. Evet. Kürtçe ve Türkçe eserler bulunur. İşte zaten oranın sahibi falan da Kürt. Kürtçe mihal falan basarlar doğudakiler anlasın diye falan. Böyle Kürtçe ilmihalleri var. Kürtçe tefsir hazırlıyorlar. Mesela Böyle buna benzer kitapları var. Bir de Türkçe kitaplar var. Başka yok. Ama bundan birkaç gün önce Abdüsselam Hoca'yı tanıyan bir tane talebe herhalde bir maddi bir sıkıntısı mı olmuş çocuğun Böyle başka bir sebep mi? Tam hatırlamıyorum. i̇bn Teymiye'nin Mecmuatül Fetavası var bunda. Demiş hocam bunu satın demiş. Ne kadar satarsanız demiş. Yeter ki satın. Yarısı size, yarısı, sizin yarısı bana, yarısı sizin yayın evine dursunuz. Orada sadece o var bak ha. i̇bn Teymiye'nin. <gülüyor> 37 cid duruyor vallahi. Şimdi ben ben de biliyorum onun orada olduğunu. Çünkü birkaç gündür orada yani. Tamam mı? Benim gözüm zaten hemen ona takıldı. Dedim ki hocam dedim. De Selam bak benim hocam. Allah'tan korkun. Şimdi bak Allah çok büyük ya. Gördüm ya şimdi onu. Dedim hadi gelin buyurun gösterin bana şimdi Mecmu'un Fetaha'dan. İbn-i bunu nereden diyor. Bak subhanallah adamın cehaletine bak. Adam o kadar cahil ki. Yani bak iftira atacak saldıracak ya. Adamın hiç, hiç adam tesebbüt etmemiş bunu. Tamamıyla duyma, uydurma ile yani bunu biliyor. Bunun en büyük delili. Dedim ki hocam buyurun Mecmu'atül Fetaha'dan. Ya diyor ki Mecmu'atül Fetaha'dan ben nereden bulayım diyor. Mecmuatül Fetava'da yok ki diyor. O Fetava'l Hameviyetül da var diyor. Şimdi İbn-i bir tane kitabı var. Şimdi, subhanallah ya, nereden gireceksin adam? Bak şimdi. Şimdi Mecmuatül Fetava, i̇bn Teymiye bunu 37 cilt olarak yazmış değil. Mecmuatül Fetava, bu alimlerimizden, işte bundan 50-60 sene önce yaşamış Şeyh Kasım var. Şeyh Kasım tutuyor, İbn-i Teymiye'nin bulabildiği risaleleri topluyor. 30 37 ciltte topluyor. Evet. Bu 37 cildin içinde belki 200 tane kitap var ya. Böyle ufa irili ufaklı. Var, tamam mı? Yani mektuplar bir, var, sorular var. Akiletül Vastiye içinde, e, Feteval Hamiletül Kubra bu içinde, Suğra içinde, İftirak içinde, hepsi içinde. Adam bundan habersiz. Allah. Adam hayatında i̇bn Teymi. O yüzden hani e, birileri diyor ya günümüzde bu da başka bir safsat. Ya diyor hocam diyor. Geçen birisi diyor yani. Diyor ki hocam diyor bu şeyde Vehhabiymiş ya İbn-i Teymi. <gülüyor> Yani aralarındaki tarif farkına baksana yani Emir Demir, o kadar cahil Hatta Hindistan'da hutbede bir tane adam var. Her Cuma selefilere saldırdım. Adam 8-10 Cuma'yı selefilere saldırmaya ayırmış. Adam'a bir gün birisi Muhammed bin Abdul tutuyor kitap bu tevhidinin şeylerini yırtıyor, kaplarını yırtıyor isimi geçtiği yerleri diyor ki hocam şunu bir okur musunuz? Başka bir ciltle ciltletiyor veriyor ona. İ i̇sim yok içinde. Adam bir okuyor. hakikaten ne kadar güzel kitapmış ya <gülüyor> tamam mı? Adam o kitabı <gülüyor> hep şey alet, Muhammed, <gülüyor> <gülüyor> Muhammed İbn Muhammed İbn Abdülwahab saldırıyor. Adam hiç şeyine girmemiş kitabın, görmemiş. Ya bak mesela bu ahbaşlar, mahbaşlar bu eşariler saldırıyorlar İbn Teymi'ye. İbn Teymi'ye böyle dedi hiçbirinin haberi yok kitaptan. Ya onu bırak bizim Neyi selef, ehl-i sünnetin birhan selefilerin haberi yok doğrusu İbn Teymi'nin kitaplarından. Onların nereden olsun? Anlatabiliyor muyum? He. Yani adam bunu bir okuyor. Bak bunu bana bir tane meşahih zikretti. Tamam mı? Suud'da şehre. Adam bunu bir okuyor. Adam diyor ya ne kadar ilmi, ne kadar güzel bir kitap. Ben işte diyorlar bu senin kaç adıları küfrettiğin Muhammed İbn Abi kitabı. Yani böyle insanlar. Şimdi ben bu Fetava'l-Hameviyyetül Kubra bu Mecmuatül Fetava'nın içinde zaten. Tamam mı? Mecmuatül Fetava'nın içinde. Şimdi dedim Şeyh Kasım bunu ne yapmış? 37 ciltte toplamış. Buna da Mecmuatül Fetava ismini veren de Şeyh Kasım. Yani, evet, daha yani çok olmuyor onun vefatıları Şeyh Kasım. Tamam mı? Evet. Bu topluyor yani. Mecmuatül Fetavan içinde. Diyor ki Fetava'ların toplanışı. Toplanmış hali diye isim veriyor bu 37 cilde. İçinde bir, bir sürü kitap olsun. var. İşte bu kitaplardan bir tanesi de Fetava'l Hameviyatül Kübra. Açan Aynen. bakabilir. Türkçe'ye çevrildi ya. Var işte. Fetava Kübra diye bak bulursun. Evet. İçinde. Ya dedim hocam Allah'tan korkun. Siz ne yapıyorsunuz? Ya siz şaşırırız. ne yapıyorsunuz? Şaşırdık şaşırdık. <gülüyor> yani dedim ki bu <gülüyor> Fetava'l Hameviyatül Kübra bunun içinde zaten. Sonra adama ben birkaç tane daha laf da söyledim. Tamam ondan sonra zaten çıktım gittim. Velhasıl yani insanlar ya böyle şimdi he, e, bunu neden söyledim? Şimdi baktığın zaman insanlar neyi hangi lafsını ne kullandığını bilmiyor. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca sor. Bak kitabına. Diyor ki mesela itikat 3'tür. İtikat mezhebi. Matur'da Eşari Selefi'yi de içine sokuyor. İki sayfa sonra diyor ki İbni Teymiye ve Sapık yandaşları Allah'ın Allah'a inmek, çıkmak, kalkmak, yemek, içmek, buna benzer yemek içmeyi söylüyor mu? Tam hatırlamıyorum. İnmek, çıkmak. Bunlar diyor mahlukatların fiilleridir. Sonradan yaratılmıştır. Allah'a verilmez diyor. Evet. Onun cevabı da demin söylediğimiz içinde var cevap. Aksi halde sen ilmi de nefret, görmeyi de nefret vesaire. Evet. Ne diyecek? Görmek Allah'a hasdır. Biz deriz ki iniş Allah'ın kendisine has iniştir. Arşta oluş kendisine has arşta oluştur. O yüzden eee Hatta cübbeliyle bizim Eyüp'in de özel bir manzarası var. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Biz şimdi o zamanlar daha böyle böyle ilk kitap sünnetle tanıştığımız dönemde. Ha, i̇lk o zamanlar pazarda meyve satıyoruz biz dayımızın yanında. Bizim biliyorsunuz bizim sülale pazarcılar da. kralıdır yani. <gülüyor> pazarcılar <gülüyor> kralıdır yani. Bizim çarşamba günü kurduğumuz şimdi biz sem pazarlarına çıkıyorduk. Böyle sabit değil. Yani pazartesi işte burada. Evet. İşte Salı Şehremi'ndeydik, işte Çarşamba ne bileyim şeyde, işte Fethi Külliyesi'nin oradaydık, Cübbeli'nin orada. Perşembe işte kadırga, Cuma Fındık sadece Cumartı Koca Mustafa Paşa, böyle yani mekan mekan. Çarşamba günü Fethi orada açıyoruz, tamam mı? Yani Cübbeli'nin o büyük Fethi Külliyesi kütüphanesi de hemen onun üst katındadır. Ee, bizim tezgah arası 150-200 metre. Bize yakın bir mescit var, biz de oraya gidiyoruz. Zaten Cübbeli'nin eee Arkasında falan namaz kılmıyorduk zaten. Bilmiyorum. Benim halamın oğlu niyetlendi. Ya dedi bu şeyi görünce hani Ebu Hanife Fıkkı'lı Ekber'de kim Allah'ın elinden maksat kudret edildir derse işte e, Kaderiye'nin e, e, görüşünü Allah'ın sıfatını iptal etmiştir. Kaderiye'nin görüşünü almıştır. Bu kitabı da aldı yanına alıyor bizim gidiyor hatta şimdi biz ikimiz aynı anda gidemiyoruz tamam mı? dayım bırakmıyor şimdi bizi şeye diyor ki sırayla gidin camiye böyle aynı anda gitmeyin benim de içim gidiyor acı <gülüyor> o zaman da heyecanlıyız yeniyiz böyle tamam mı? bir delil buluyoruz da atıyoruz ortalığı Allahu Ekber <gülüyor> bizim ev şimdi gitti Fethi bir baktım ev heyecanlı. <gülüyor> aklıma geliyor da subhanallah heyecanlı heyecanlı geliyor sevinçli bir de yüzü gülüyor, <gülüyor> Dedim tamam bu Cübbeli'yi yakalamış. Ne oldu dedim Eyüp? Ya dedi Cübbeli'yi işte namaz kıldık dedi. Çıktık. Şimdi o normal kapıdan çıkıyor. Cübbelin namazlardan sonra üst kat kütüphaneye çıkıyor. Kütüphanenin kapısı var bir de dışarıya çıkan. Hemen araba o kütüphanenin kapısının önünde olur. E şimdi biz de yıllardır zamanda cübbeliye takıldığımız için biliyoruz giriş çıkışlarını tamam mı? Zaten ben çok iyi biliyorum. Ben yıllarca hep onun mescinde gidip onun arkasında şey kılardım sabah namazlarını. Evet. Çünkü ben onun yani çok severdim ve beni o yüzden artık bir saf iki saf falan olurdu sabah namazında. Hep, ben de arada en ufakları olduğum için o yüzden oradan beni bir tanırdı cübbeli. Ve hep o soru sorardım hiç bırakmazdım. Arabaya kadar hep uğurlardım o yüzden beni çok iyi tanırdı Sima olarak. Bazen giderken bana böyle selam verirdi, muhabbet ederdi falan. Çok iyi biliyorum onun hangi kapıdan giriyor hangi saatlerde çıkıyor falan. Eyüp de beraber takıldığın için o zamanlarda da. Eyüp de biliyor hemen bu namazdan sonra koşuyor kütüphane kapısına. Tam bu arabaya binecek yakalıyor. Hocam diyor bir soru sorabilir miyim? Sor diyor. Diyor hocam işte, işte bakın fıkıhlı ekberde böyle böyle böyle kaviller var. Ne dersiniz buna? İşte bu bizim alimimiz. Eyüp diyor ki vallahi şunu söyledi. Eyüp biliyorsun çok sikar bir insan. Evet. Diyor ki aynen şunu söyledi. Onlar halef, şey, onlar selef biz ise halefiz. Biz burada selefi değil halefe alırız bu mevzuda. İnkar etmiyor onu kabul de etmiyor bak. Subhanallah dalalete bak kendi imamı açık açık söylüyor bunu. Ki bunun da kitabı işaret ediyor selefi <gülüyor> tamam mı? Heh, bu yedi sıfattan fazla ki bütün Allah'ın ispat ettiği bu e, selefi ehli sünnet kabul ediyor. Yani anladınız mı böyle birimizi? Yani işte e, burada ona İbnü Seyyib'in karşı çıkıyor. Biz selefi işte evli sünnetimiz üç ayrı sistematürler, eşariler, selefiler. Bu yanlıştır. Evet. Çünkü onların selefe muvafakat etmediği yerler var. Yani şu kavli de denilir mi internette şey olarak, gör görüntü olarak, görüntü olarak kişi. Hı. Çünkü belaharet. Selef ve Ehl-i Sünnet diyor ikiye ayrılır diyor. İlk baştakiler aynı o söylediğinde He. bak. Aynı destekler nitelikte yani. yani evet. Ağzı gözü, gözümle gördüm yani. Evet. O diyor ikiye ayrılır diyor. Bir baştakiler diyor. Evet. Peygamber diyor o zamanınki insanlar i̇şte diyor. İşte Selef diye. diyor. He. Bir de diyor Osmanlı Kalep. zamanındaki diyor. Biz de Osmanlı'nın anladığı gibi Ehl-i Sünnet ve Selef'iz diyor. He. Bak aynen bunu söylüyor adam. Aynen yani yani öyle. İnkar etmiyorlar. İnkar etmiyorlar. Çok mutezile var. Evet. Sahabe aynen. döneminin, tabin döneminin. Kendileri gibi inanmadığını, erkek gibi ispat eden, itiraf eden çok evet. e, fırka evet. çıkmış tarihte. E, tarihte, evet. Kaç dakika oldu? İyi, devam et. bir saat 20 dakika oldu neredeyse. Devam. Muhalefet edenin bağlı olduğu söylenemez. Biz de diyoruz ki, el-i sünnet vel cemaat, selefin kendisidir. Evet. Başkaları hakkında bu vasıf, vasıf söz konusu olamaz. Kelimeleri de manalara da, manalara göre itibar edilir. Dolayısıyla biz sünnete muhalefet edenlere nasıl ehli sünnet diyebiliriz? Bu mümkün olamaz. Mümkün olamaz. Buldan birbiriyle ihtilaf eden üç kimse kesimdir derken ondan ondan sonra dönüp bunların aynı kanaatte birleştiklerini nasıl söyleyebiliriz? Birleşmek nerede? Buna göre ehli sünnet velcemaat selef itikadına sahip olanlardır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yol üzerinde ise Kıyabefgül ne kadar? Sonradan gelmiş. Olsa da, da olsa dahi elbetteki o selefidir demiş. Konu burada bitmiş. Evet. Sonra e, Halil Heras'ın şeride geliyor. Şimdi geçtim, tamam. bu bizim tarif ettiğimiz ibareler. Şimdi evet. Halil Heras'tan geliyor. Evet. Tamam. Devam. Şimdi bu şeyin altında biraz e, gerek Allah'ın Aziz Kitabı diyor ya. Heh. Bu tarif, tarif, onları filan açıklıyor. O sonra tarifin anlamına geliyor. Tamam. Başlıyorum. Allah'ın Aziz Kitabında Allah'a iman kapsamı içerisindedir. Sözleriyle daha önce icmali, toplu olarak yapılmış açıklamaların etraflı bir şekilde açıklamasına geçildiği göster göstermektedir. Evet, yani ne dedik? Önce icmal etti, evet. sonra tavsillendirdi. Evet. evet, onu beyan edildi. Buradaki min kapsamın içerisindedir. Edatı tebid. Tebid ifade eder. Ha. Hani biz tebid ifade eder diyor burada min. Evet. Yani Allah'a imanın, iman derken imanın bir kısmı. Allah'a imandan bir kısmı. Evet, hani bu, biz e, geçen derslerde söyledik ya bu kardaki bab başlığı min tebeid evet, evet, Bak min'in manalarından evet, bir tanesi tebeid. Yani bir kısmı. Evet, evet. yani Kıyastan bir in, kısmını inkar. İkâr bu etmiyor. da Allah'a imanın bir kısmı. Yani Allah'a iman çok geniş. Burada bir kısmını anlatıyor şimdi. Bu evet. tatil, tahrif bu şekilde. Tamam mı? Evet. Buradaki min o manaya gelir. Onu beyan ediyor. Kısmiyilik evet. bildirmek içindir. Kısmiyilik bildirmek içindir. Anlamı Öldeki şudur. eyl sünnet vel cemaati iman esasların ilki ve en büyüğü olan Allah'a imanın kapsamı içerisindeki ol içerisinde olmak üzere onların Allah'a kendi zatını vasfettiği şekilde iman etmeleri de vardır. Evet. Tahrif söz konusu olmaksızın lafzı sözü edilen iman ile alakalıdır. Yani onlar bütün bu batıl anlam, anlat, anlamlardan uzak bir şekilde ilahi sıfatlara iman ederler. Evet. Herhangi bir temsil söz konusu olmaksızın bu sıfatları kabul ettikleri gibi bu sıfatları tatil anlamsız hale getirmek de söz konusu olmaksızın Mahlukata benzemekten tenziyederdir. Tahrifin anlamı demiş. Evet. Tahrif aslında bir şeyi asıl halinden uzaklaştırıp değiştirmek, bozmak hakkında kullanılan evet. bir şeyi cihetinden yönünden başka bir tarafa çevirmek yani meyletmek. Bizim, meyletmek. bizim söylediğimiz. Gibi. Evet. Mesela dersin ki harftü şeyhe anvecihi. Harftü şeye bir şeyi vecihinden yani cihetinden evet. meylet. Sirdiğin zaman ona şöyle şu lafzı kullanırsın. Haraftu bak tahrif. Harafe tahrif. Haraftu şey'e an vecihi dersin mesela. Arap dili Evet. Tahrif kipi mübalağa ifade eder. Evet. Sözün tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan lafzın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği başka, bir başka anlama kaydırmak demektir. Onu bir daha oku bu önemli. Bu lafza dikkat Sözün, sözün evet. tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan Lafsın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği bir başka anlama kaydırmak demek. Evet. Şimdi örnek. Allah diyor ki elim var. Evet. Değil mi? E, e, e, elin lügatta kudet manası var mı? Var. var. Nimet manası var mı? Var. Var. Ama zayıf e, mı var? var. He. E şimdi bunlar bize demiyor mu? Siz istivayı ispat ediyorsunuz. E, i̇stiva Kur'an'da 16, 17, 20 bilmem manası var 21. Doğru var. Evet. Var. Bunlar doğru söylüyor. Bak evet. bunlar iftira atmıyor. Burada iftira atmıyorlar. Evet. Diyorlar ki yet kudret manasına gelir, nimet manasına gelir. Doğru, evet. sıra atmıyorlar bunlar. Ama bunlar hangi manaları? Lugaden, mecaz manaları. Çünkü sen el dediğin zaman aklına ilk gelecek şey ne? El. el. İstanbul'da Doğru İstanbul'da mu? İlk, i̇lk gelecek şey el, bildiğimiz el. Kudret gelir mi aklına? Ha. Veya senin e, istivadan maksat, istiva dediğin zaman ilk aklına gelecek şey ney? Uluf. Evet. Ee, e, peki bu mesela istivanın manalarından bir tanesi olgunlaşmak. İstila yok, onu geç. Var mesela bu 21 mana diyorlar ya bunlardan bir tanesi olgunlaşmak mesela. Evet. Tamam mı? Sen istiva ala dediğin zaman ilk aklına ma gelecek mana ne? Uluf olmak. Olgunlaşmak gelir mi? Gelmez. Ha işte diyor ki şöyle yaparsan oku şimdi. Baştan mı Hı hı. Sözün tahrip edilmesi ise Hatıra gelen ilk anlamdan, ilk anlamdan. Sen, evet. çünkü sen "yet" dediğin zaman hatıra yani aklına, zihnine ilk gelecek tasavvur edilen mana ne? Normal el. El. Sen işte orada el deyip de ona dil de kudret dersen evet. işte bu da tahriftir. Neden? Çünkü oradaki kudret mecazdır. El hakikattır. İza evet. taaradatil hakikatu ma'al mecazi kudimatil hakikatu 'ala'l mecaz. Mecazla hakikat çatışırsa hakikat mecaza mukaddemdir, önce alınır. Neden? Çünkü hakikat Asıldır. Asıl hak abi, diyorsun. Evet. Hakikat. Mecaz. Sen aslı, asıl, aslından çıkarman için özel bir karine, karine gerekir. Mesela. Şimdi bunların reddiyeleri, ilmi şeyleri ileride gelecek. Şimdi adam sana şöyle bir reddiye getirse. Tebbet yedâ ebî lehebîn ve teb. Ebî iki eli kurumuştur. Evet. Ebu iki eli mi kurudu, zatı mı kurudu? Zatı, zatı kurudu. Evet. Ama Allah iki şey eli diyor. Adam kim sana böyle reddiye getirse ne yapacaksın? Bak. Allah el dedi zat kastetti. Şu anda bir şey Şu anda hiçbir şey yapamazsın tabii. Neden? Selefin fehmine dönmezsen batarsın, değil mi? <gülüyor> Allah diyor ki sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdadır. Evet. Senin diyelim ki iki ayağın felç, şey iki evet. elin felç. Sen de ayağınla gene eve gittin, <gülüyor> ayağınla bara gittin. Bu ayetin kapsamına dahil misin, değil misin? Dahilsin. De. Bu ayetin <gülüyor> Allah değil mi? Sen diyemezsin yarın ben elimle yapmadım ki bunu ayağımla yaptım. Sen gözünde göz zinası yaptın. Bu ayete dahil misin? Dahilsin. Şöyle bir bazı olabilir mi? Ya Rabbi, benim başıma gelen benim elimle değil, ben gözümle yaptım. Yapa, değil peki Allah, sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır derken, değil mi? Allah, burada, eli mi kastetti, zatımı mı kastetti? Zaten. Zatı. O yüzden aksi halde, bir insanın başına geliyorsa ve onun iki kolunun koptuğunu düşün bir insan. İki kolu yok. O yüzden ne bu mükellef şey. değil, bu Tabii. değil. Ha, peki, ne yapacağız burada? İşte burada ne yapacağız? Selefin fehmine döneceğiz ve yani nasları Selefin fehmiyle anlayıp ince eleyip sık okuyacağız. Allah Musa'nın Musa olgunlaşmasından bahsederken istiva etti diyor. Bak demek istiva olgunlaşmak. Adamın birisi açık açık söylüyor. Diyor ki Allah arşın üzerinde olgunlaştı mı diyeceğiz. Çünkü istivanın Evet geliyor manaya istiva. Ama Allah'ın istivası olgunlaşma manasında değil. Üstte oluş manasında. Şimdi bunların hepsini bunların hepsi kimin şüpheleri? Ha işte bu Bidat ehlinin şüpheleri. Bunlardan bir tanesi Zahide'l Kevser'i. Sana bunlarla gelecek. Ne yapacaksın şimdi? Hadi kıyamete kadar oku Bukhari'yi. Kıyamete kadar oku Müslimi. Kendi başına. Arapça'da bil. En çok sapıklar Arapça bilenden mi çıkmış? Bilmeyenden mi? Arapça bilenden çıkmış. Mutesili alimlerin hepsi Arapça. Hem de alim Arapça'da. Ha? Sen Türkçe bilmediğin halde bu kadar cesaretlisin. Adamlar arapça biliyorsa erişine termininden bahsedin. Bu kadar cesaretle değiller. Bukari Müslüm okumaya. Ya ben diyorum işte Türkiye'de bir de tehli yok ki. Bir tanesini salcan şöyle. Bak bir tanesini tuzcan böyle yurt dışından getireceğim. Türkçe öğreteceğim. Bir tane Arap'a. Şimdi şey alacağım mesela. Mortanya'da Ebbeh diye birisi var. Tamam sapık. Tutacaksın onu şimdi. Türkçe öğreteceksin salcan Türkiye'ye. Bir sene de ifsat eder Türkiye'yi. El üstünde bulamazsın. Yok muhalif yok ki. Müşin Mustafa Eslem oğlum muhalif. Bu Ebu Bekir'si filmi muhalif. Vallahi doğru düzgün Arapça bilmiyorlar. Bak bu hani düşmanlık olsun, mübalağa olsun diye söylemiyorum bunlara. Hakikaten samimi kalpten Allah için söylüyorum. Kalpten inandığım şeyi söylüyorum. Bunlar doğru düzgün Arapça bilmiyorlar. Evet. Tamam mı? Ha, bunlar tecrübe edilmiş, bilinen ve görülen ortada olan şeyler. Evet. Yani gittim ben. Akabe Vakfı'nda da gittim Mustafa İslamoğlu'na. Bunlar bilmiyorlar. Evet. Cübbedi Ahmet Hoca bilmez doğru düzgün Arapça. Sahnahib bilmek Arapça demek değildir. Evet. Sen Arapça dediğin zaman Karşı ilk gelen şey insanın aklına sahnahiyi ya nasıl bilmez diyor. Tülloda alimler var. İşte bak bu lafı anlamaman anlamaman yani benim bu lafımı anlamaman bile senin bu mevzudan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Evet. Adam'a diyorsun ki Mustafa İslam Arapça. için olur mu ya Kur'anı meale diyor. E ben de Kur'anı meale diyorum. Evet. Ama ben doğru üzgün, Arapça bilmiyorum. Evet. İşte sen. Karşı tarafa dediğin zaman ya bu insan Arapça bilmiyor. Hemen inkar ediyor bu cehaletinden. Neden? Arapçayı adam sar ve nahivle sınırlandırmış. Biz ne diyoruz? Arapça 12 kısım. Lafızların delalet ettiği müfredatlar var. Bunları nasıl yapacaksın? Evet. Ya ben şimdi Türkiye'de soruyorum Allah aşkına. Tebbete de ebi lehebin ve tebbe. Ebi iki eli kurmuştur. Buradan zat kastedilmiyor mu? Evet, var mı bir tane aklı selim adam evet sadece iki eli kurumuştur kastediliyor burada. Çık çıkabilecek mi? Buradan. Şimdi Allah Kur'an. Yedin çoğulu ney? Yeti kelimesi eydi demek. Evet. Tamam mı? Biz ne diyoruz? Kim elle yaratılmış? Sadece Adem Aleyhisselam işte Tevrat elle yazılmış. Işte adın cenneti elle dikilmiş. Birkaç tane şey var hadiste geçen. Bunların dışında Allah kumla yaratmış. Kum demiş olmuş. Ol demiş olmuş. Adem ve birkaç tane mahlukatı has yaratmış. Peki Allah ne diyor Kur'an'da? Ve sema'e <Sessizlik> ubeneyna hab eydin. Biz semayı meallere bak. Ellerimizle inşa ettik. E al o zaman demek ki her şey Allah eliyle yapmış der adam sana. Niçin bunu Adem'e askılıyorsun? Çeker gider. Bunların hepsini işte bu bu Kevseri, bunların e, ashabı, Kevseri'nin kendi hocaları ve tarih. Bak hep bunları söylemişler. Bunları getirmişler. Hakkadan, halbuki adam gibi Akide'yi okuyan bir sene. Bak bir sene fazla değil. Ha. Bir sene seref alimlerinin dizinin dibinde. Okuyan bir insan, bir sene Akide. Bunların bütün bu safsatalarına cevap vermesi 5-10 dakikadır. O kadar basit. Ama selefin fehmine dönersin. işte diyorum ki Türkiye'de biz muharip görmemişiz ki, yani okuyum okumuşuz bu kadar. Üç tane hadis, müftü zaten e, müftü zaten e, Allah hidedisesin, müftünün zaten bir şeyden haberi yok. İki ayetle iki hadisle müftü bile çıkamıyor karşımıza. Cami cemati miskin zaten, imamlar zaten doğru gün ilimden haberi yok. İki imam çatmışız, iki tane. E, e, ammi birisini bulmuşuz e, tabiri caizse. İki tane avam bulmuşuz. Zannediyoruz ki etraf güllük gülistanlık. Tamam biz allame olduk allame tülciyen. Bak demek ki Bukhari Müslüm okuduğun zaman tabiri caizse herkese devirebiliyorsun. Her türlü mevzunun içinden çıkabiliyorsun. Sen mevzunun içinden çıktığını zannediyorsun. Çünkü senin karşına muharif gelmemiş ki. Ama dur bakalım şimdi bu kitaplar çevriliyor. Bu muharifler Türkiye'ye ufak ufak siniyor. Ben şu an eski tanıdığım ki karşılaşsam Allah'ın izniyle hani anlatacağım onları tebliğ edeceğim de karşılaşmıyor. Duyduğum selefi olup da şimdi bidat ehli olan bir sürü kişi tanıyorum. Karşılaşmışlar bu insanlarla. Saptırmışlar onları. Etrafında adam yok ki soracak. Soracakları adam da zaten akide bilinen, akideyi bunlar biliyor diye zannedilen insanlar ki bilmiyorlar. Tamam mı? Ya böyle yani. E şimdi bunlar çıkmış insanların karşısına. Anladın mı? Yani neyse o abi oku çok uzayacak yoksa. Bunların, bunların bütün bu şüphelerine cevap vermek çok basit. Evet. Tamam mı? Hepsi gelecek inşallah. inşallah. Tek tek. Ama kafa karışmasın diye şimdiden vereyim. Şimdiden söyleyeyim. O semayı işte biz ellerimizle inşa ettik orada edin yedin çoğul değildir. Adın çoğuldur. Ade kuvvet. O yüzden İbn Abbas mesela bak İbn Abbas Haberiye bak sahih senetle ve sema'e beneyna hebi eydini kuvvet diye demiş. Ey bir kuvvetin ne yapacağız şimdi? Bunu delil getiriyorlar. Ebu de bunu delil getiriyor. Bu Kefsir'i de onların yandaşları da ve başka akilesi bozuklar da bunu delil getiriyorlar. Bak diyorlar siz selef tevil etmiyor diyorsunuz. i̇bn Abbas ve sema'e beneyna hebi eydin. Biz semayı eydi ile bina ettik diyen Allah'a kuvvet ile bina ettik diyor. i̇bn Abbas ve sahih taberi de geçiyor değil mi? E, e, Yedin çoğulu da eydi. Ellerimizle diyor Allah. Onu, onlara göre. Ellerimizle diyor. i̇bn Abbas ne demiş buna? Kudretle bak. i̇bn Abbas yede ele kudret dedi diyorlar. Demek hem Selef tevhül ediyor hem de tevhülü bizim gibi ediyorlar. Ele kudret diyorlar. Ne yapacağız? Sahih senetle taberi de mevcut. Ha biz de... E, işte selef'in fehmine dönmezsen anlamazsın. Halbuki biz diyoruz ki bu cehaletten ibaret. Tabii ki i̇bn Abbas bunu kudret demiş ama oradaki eydi zaten kudrettir. Neden? Çünkü... Yet kelimesi tekil. At kelimesi de tekil. At kuvvet demek, yet de el demek. İkisinin de çoğulu aynı. Ad'in de çoğulu ad. eydi. Evet. Anladın mı? Yedin de çoğulu eydi. Evet. Yani oradaki eydi yet kelimesi el kelimesinin çoğulu değil. At kelimesinin çoğulu. At da de kuvvet demek. Evet. Anladın mı? Heh. Bunun cevabı bu. Ee, i̇şte elin kudret manasına geliyor. Buna nasıl cevap vereceğiz? İşte bize diyoruz ki hakikat mecaz olayı var. Tamam burada hakikat öne geçirilir. Bunların cevapları var. Bu basit böyle mücmel cevaplar. Bunların tavsillendirilmesi ileride gelecek. Bunların, bu sapıkların bütün şüphelerine Allah'ın izniyle tek tek cevap vereceğiz. Tamam tek tek bunların, bunların tutunacak var ya ilmi hiçbir şeyleri yok. Tabiri caizse bunlar hırslarından. Yani bu devremiyorlar ya bu İbni Teymiye'yi, Selef alimlerimizi daha geçmişe dön ya. Bu işte, ee, e, yani e, çok daha geçmişe dön, e, selef alimlerimiz. Bunları devremiyorlar ya ilm, ilme, bunlar hırslarından, yani tabir caizse çıldırıyorlar. Evet. Ama işte bunların bütün olacakları, yani işte hani avamdan, miskin insanlardan kendilerini alabiliyorlar ya, oradan bir kendilerini cesaretlendiren şeyler var. koyuyor değil mi? Bas -ı Bas -ı Tabi tabi. Mutezile alimidir o. Vasıl bin Atâ. Evet. Gelecek onlar. Tamam. Yani gör, bunlar böyle insanlar. Bunların şüpheleri hiçbir şey değil yani. O kadar basit ki. Anladın mı? Yani o, hani, onlar diyorlar ki neyse ya, çok uzar. Bayağı da uzadı zaten. Bitirelim şunu da. Tek tek onlara ileride cevap verelim inşallah. Evet. O halde sözün, sözün o manada Olduğunu söyleyebilmek için o anlam kastedildiğini ortaya koyacak bir kalmenin bulunması kaçınılmaz bir şey. Başa al abicim bir daha. Tamam. Sözün tahrip edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamda... Hatıra gelen ilk mana. Hı -hı. Sen diyorsun ki Eyni Ahmet. Ahmet nerede? Evet. Senin hak, aklına ilk gelecek mana nedir burada? Ahmet'in evet. mekanından sormak. Peki eyne yani nerede kelimesi yüceliğinden de sormak manasına gelmez mi? Gelir dedik bu cariadesini açıklarken. Evet. Ha? Adam sen der ki yok buradaki Allah eyne, Allah nerededir, eyn Allah, Allah nerededir, Allah derecesi, ne? He, derecesi nedir. Bu yani. uzak bir mana. Tüş, i̇lk de hatırına de, gelen mana bu mu? Yok. yok. Uzak bir mana. İşte sen ilk hatrına gelen manadan uzak bir manaya dersen işte bu da tahriftir. Evet. İşte bu yet meselesi de böyle. Evet. Buradan bakarsan diye dersin Daha çok var reddiler. evet Sözün tahrip edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamda lafsın ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine davret ettiği bir başka anlama kaydırmak demektir. İbn Kayyim bu cihette söylediğimiz bu şüpheler 200 noktada reddedilen 200 ayrı bakış açısıyla 200'den fazla ayrı bakış açısıyla reddedilmiştir. Bak savai kulmusele İbn Kayyim'ın. Bak savai kulmusele 200 kaide ve istimbat delil gücüyle 200 noktadan hani aynı mevzudan 200 yerden yaklaşarak bak bak 200 yerden. Yaklaşarak vuruyor -i şey İbn i kayın. Allah nasip ederse bu 200 yeri daha anlatacağız. Tamam mı? Ama bu akide Vasti olduğu olur ve ondan sonraki diğer risalelerde olur. İnşallah. O artık Allah'ın izniyle olur. Evet. O halde sözün o manada olduğunu bir söylemek için o anlamın kastedildiğini ortaya koyacak bir karinenin bulunması. He, o zaman sen şey. buradaki elden maksat kudret dersen özel bir karinenin olması lazım. Evet. Çünkü Allah ben elimle yarattığım zaman senin ilk aklına gelen mana hangisi? El. Evet. Kudret geliyor mu? Gelmiyor. İlk evet, aklına evet, gelen el. Evet, evet, evet. Şimdi bu ilk aklına gelen elden kudrete geçmek istersen özel bir karinenin olması lazım. Evet. Aksi halde? Geçilmez yani. Geçilmez. Neden? Şimdi Allah e, e, e, e, e, Ebu Leheb'i nereye soktuğunu söylüyor? Ebu Leheb'i nereye soktuğunu söylüyor? Cehenneme soktuğunu evet. söylüyor. Değil mi? Bakmazlar Ebu Leheb'in cehenneme girdiği söylenir. Değil mi? Karısı ona, o, onu taşıyan kim? Ha, O zaman cehenneme giriyor. Bir insan cehenneme nasıl girer? Külliyen girer. Var mı Allah hiçbir nasta biz şu insanların elinin bir kısmını veya ayağının parmağının bir ucunu cehenneme sokacağız diğeri cehennemin dışında kalacak. Evet. Hani bir odaya sokarsın ya ayağını bir ayağını diğer vücudun dışarıda kalır. Böyle bir şey var mı? Bak burada bir karine yok mu e, Ebu Leheb'in komplesinin gireceğine dair? Evet. Ayette de hadislerde de var değil mi? Çünkü cehennem ateşi. Ha. O zaman burada neden biz yola çıkarak ne diyebiliyoruz? Burada Ebu Leheb'in iki eli kurusun yani zatı kurusun ama iki elin ispatıyla beraber. Aksi halde ben sana diyebilir miyim? Erhan abi senin iki sehpan kurusun. Senin zatını kastederek, Senin sıfatlarında sehpa sıfatı var mı? Erhan abi senin iki televizyonun kurusun. Var mı senin böyle bir sıfatın? Ha, e, malın olarak var televizyon. Onu, sıfat olarak var mı? Yok. Yok. Demek ki eli var ki ona el nispet ediliyor ama zat kastediliyor. ediliyor. Evet. Ubbirebiliyet anizzat. El zikredilip zat kastedilmiştir elin elin ispatıyla beraber. Aksi halde sende olmayan bir şey. Evet. Ben sana diyebilirim. Ya iki elin kurusun. Sende el olduğu için ben sana iki elin diyorum. Yoksa aksi halde niçin iki e, çiçeğin kurusun? <gülüyor> ne bileyim salla. Evet. İşte iki e, domatesin kurusun demiyorum. Evet. Sende sıfat olarak. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi o yüzden biz diyoruz ki bu tebbet yederde e, şey var. Karine var. Çünkü cehennem ateşi olayıdır burada. Cehenneme de külliyen girilir. O yüzden zat kasirlir ama elin ispatıyla çünkü el zikre diliyor. Aa Düşün ki bir tane e, annenin tekeri var. Oğluna tekeriyle yemek yiyor. Bir, bir kolu sakat. Ne diyor oğlum? Bu yemeği sana neyle pişirdim? Ellerimle pişirdim. Yani kendim pişirdim bunu sana. Ama elin ispatıyla beraber. Ne, değil mi? Bir anne der mi? Anne ellerimle pişirdim derken aslan ben kendim pişirdiğimi kasteder. Değil evet. mi? Bu Türkçede de var. Ama anne bunu derken zatını kastederken annenin zihninde şöyle bir şey var ya bende el yok ama ben. Bir şeyde el varsa ona el denir. Yoksa aksi halde haşa Allah Azze ve Celle abesle iştigal etmiş olur. Veya abes lafız kullanmış olur. Evet. Düşün Allah be benim elim var diyecek eli yok ama. Bu lafızda naks naksla delaret eder ya. Nasıl böyle bir şey olur yani. Ebu Leheb'in eli yok mu? Şimdi bunlara soracağız yani. Elle zat kastediliyor diyenlere soracağız. Yok mu ya bu Ebu Leheb'in iki eli? He. E demek varmış iki eli. Zatı kastedilmiş. Karine var. Senin el, e, Çünkü e, bu Arap dili edebiyatında siyak sibakla maruf bir şeydir. Tamam mı? Bazen bir şeyin cüz'ü kastedilir. Onunla cüz'ü zikredilir. Onunla ne kastedilir? Kül kastedilir. Kül yani bütün. Tamam. Bu, bu mücmel reddiyeler bunlar daha tafsili şekilde ileride gelecek. Evet. Evet. Hı. Tahrif hem lafız hem de hem mana itibariyle de olur. Bak demin söylediğimiz. Bu. Evet. Lafızda tahrifin örneği Allah Musa ile özel bir şekilde konuşmuştur. He. En Nisa 165 buyrunda Allah lafzı celalini merfi olarak okuyacak yerde Musa Allah ile özel bir şekilde konuşur, konuşmuştur. Anlamına gelecek şekilde bu lafz-i nasıl bir okumak? Yani kellemallahu Allah değil de demişler. Evet. evet evet. Mana itibariyle tahrife gelince istifa, istiva lafzının istila etti egemenliği altına aldı diye evet. onun elinde kudreti diye açıklamak evet. örnek gösterilir. Evet. Eline de kudreti diye açıklamak evet. örnek gösterilir. Devam. Tatilin anlamı. Tatil boşluk boş olmak ve terk etmek demek olan Bak şimdi. atıl olmaktan gelen bir lafızdır. Devam et. Yüce Allah'ın sahipsiz kalmış kuyular. Bak şimdi. Hac suresi Şimdi Allah şimdi diyoruz ki tatil lügatta ne denir? Boşaltmak, boş, boş, boş bırakmak demek. Değil mi? Evet. Güzel. Evet. Allah Kur'an'da atıl kelimesini, tatil kelimesini atıl köküyle kullanmış Kur'an'da. Evet. Kaçıncı sure? Hac suresi 55. Bak Allah ne diyor? Bir erun attal Bir köyden bahsediyor. Oranın ıssızlığından evet. vesaire Kur'an'da. E, kaseti dinleyenler baksın. Hac suresi 45. ayette. 55. Arapçasında da he. 55 mi? 55'e sure. 45 olacak Allah alem. 45 yazıyor. Tamam. İkisine de bakılır tamam mı? Burada Allah Kur'an'da diyor ki bir mu attal diyor. Muattal evet. bak tatil ta kelimesi. Evet. Yani terk edilmiş kuyular. Kur'an'da o zaman atıl kelimesi var. Ne manada? Boşaltma, terk evet. etme manasında. Evet. Tamam mı? Evet. O yüzden lügat manası tatilin ta boşaltmak demek. Islahi manası Allah'ın sıfatlarından, isimlerinden evet. külliyen veya bir kısmını boşaltmak. Devam. Allah'ın sahipsiz kalışlarıyla El haç 45 boyununda da bu kökten gelen lafız kullanılmıştır. Evet. Yani, yani at atıl. Evet. Yani sahipleri terk etmiş, işlevsiz kalmış demektir. Evet. Burada bundan kasıt ilahi sıfatları reddetmek ve bu sıfatların Allah'a zatiyle kaim olduklarını kabul etmektir. Evet. Etmemektir. İki. Tatil. Bu dipnot. Evet. Tatil iki kısımdır. Sıfatların nefyeden, cehmiye ve muhtezinin yaptıkları gibi. Kulli tatil ile evet. sadece yedi sıfatı kabul edip diğerlerini kabul etme eşyaların yaptıkları gibi cüzdi tatil. Evet. Örneşleri verdik. Devam. Tahrif ile tatil arasındaki fark. Hı. Buna göre tahrip ile tatil arasında fark şudur. Tatil, tatil kitap ve sünnetin delalet ettiği gerçek ve hak olan manayı kabul etmemek, tahrip ise naslara delalet etmedikleri batıl anlamları anlamlara, yorumluaktır. Yorumluoaktır. Evet. Bak, bağlamsal anlamlara yorumluyorsun. Hı. Tatilde boşaltıyorsun, tahrifte evet. boşaltıp dolduruyorsun Hı. ama başka bir evet. bağlamsal manayla dolduruyorsun. Evet. Her ikisi her iki arası, her ikisi arasındaki ilişki mutlak umum husus ilişkisidir. Evet. Yani tatil mutlak olarak tahriften daha genel kap, kapsamlıdır. Evet. Yani tahrif söz konusu olduğu olduğu Oldu mu tatil de var demek. Neden? Çünkü sen tahrif yaptığın zaman içini boşaltıyorsun bak tatile girdin. Aha. Sonra içini dolduruyorsun. Evet. evet. Fakat aksi böyle değildir. Evet. Tatil illa tahrif olacak diye bir mani yok. Evet. Tatil edersin bazen. İçini hiçbir şeyle doldurmazsın. Evet. Mufavidalar gibi. Evet. Bu tatil yapmakta yetinmiş olursun. İkisi de küfür zaten. Evet. Buna göre batıl bir anlamı kabul edip hak olan bir manayı kabul etmeyen kimse hakkında her iki durumda söz konusu iken kitap ve sünnette valid olan sıfatları reddedip Bunların zahirlerini kastedilmediğini iddia eder. Bununla birlikte onlara bir başka anlamda tespit tespit etmeksizin duran kimse hakkında ise tahrif söz konusu olmak sizin tatil var demektir. Evet. Bu Hep da anlattığımız şeyler ha? tamam. Bu da bu tutumu takranların tevfiz tevfiz adını yani, yani müfavvıd. Tevfiz huve tafriğ yani boşaltanlar. Evet. Ne yapıyorsun? Yet. İçindeki mana boşaltıyorsun. Evet. Bu yet yettir abicim. Evet. İyi de İstiva istiva istivadır. Tam ne bu istiva ne manası ne manası. Keyfiyeti sormuyorum. Mana evet. abicim istiva istivadır. Hiçbir mana yüklemiyor. Evet. Tamam. evet. Müteahhir eşarilerin 3 diplot ileride eşarilere dair açıklama gelecektir. Evet. Ve daha başkalarının söyledikleri gibi selefin kabul ettiği görüşün bu olduğu ileri sürmek hatalı bir iddiadır. Evet. Olduğunu ileri sürmek hatalı bir iddiadır. Evet. Çünkü selef mananın bilinmesi hususunda İşi Allah'a havale et etmiyorlardı. Bak, Allah'a havale etmiyoruz mananın bilinmesi Demiyoruz evet. Allah bilir. Evet. Manayı biliyoruz. İstiva Arap dili edebiyatında maruf. Manası belli, ulu demek. Evet. Yet bellidir. Kadrun muşterakun fizihin, zihindeki ortak değer. Evet. El dediğin zaman senin zihnine bir mana geliyor mu? Evet. Geliyor. İşte el odur. Evet. Tamam mı? Bak bir insan desen el nedir kendi elini göstermeyeceksin. el budur değil. Evet. Aksi halde adam der ki niye filin elini göstermiyor? File de sor bu diyecek o zaman. Bunun sonu gelir mi? Evet. El bu değil. El zihnen belli mi? Zihnen belli. Zihinden çıktığı zaman ya Ahmet'e isabet, isabet edecektir. Ona göre değer kazanacaktır. Ya Ali'ye isabet edecektir. Ona göre değer kazanacaktır. Ya file isabet edecektir. Ona göre değer kazanacaktır. O zaman yedin manası zihinde ortak değerdir. Bak bu çok önemli. bu. Bunun tavsili ileride gelecek. Bu çok önemli. Sen dersin ki gel... Et, şey, e, el, bir şeyi tutmaya yarayan şeydir. Bu, böyle bir tarif yok. Evet. Aksi halde fi, filin eli yok mu? Var. E fil nasıl tutacak? Kabz edecek. O zaman elin tarifi olmadı şimdi. Evet. Diyoruz ki, yet, kadrun, muşterakun, fizihin. Zihinde ortak değer. Yani aklına bir mana gelir senin. O zihinden çıktığı an, bir tane maklukata isabet edecektir. Evet. Sen el deyip susar mısın Türkçe'de? Sussan, Anlaşır. sussan... ...mana olarak anlaşılır ama kimin eli anlaşılır mı? Peki bir yere isabet ettir şimdi o... E, ...zindeki eli. Dedin ki mesela... ...karıncanın eli. Bak bir yere isabet etti. Evet. O zaman... Or, ...oradaki mana işte karıncanın manasının ...manası değerini alır. Ahmet'in eli? Ahmet. Ahmet. Düşün ki şimdi... ...desen ki... ...el bu el parmaklardan oluşur. Evet. Güzel. Senin şu parmaklarını kopardık. Sadece parmak kısmını. Yine ona el denmez mi? Evet. Demek ki elde illa parmak olacak... ...manası yok. El böyle kıvrılarak kabze etmeye yarayan şeydir. Evet. E peki filin eli yok mu? Atın eli yok mu? Bak hadiste ve Sellem atın eline el diyor. Evet. Alimler tartışmamış mı? Deve elle mi gider, dizle mi gider şey e, namazda. Evet. Bak bunların hep e, Arap dili edebiyatında bunların eli eldir. Türkçe'de el demez. sen deme ön ayakta bana ne. Bizi Allah Kur'an'la hitap etmiş Arapça ile Arapça ile bakıyoruz olaya. Evet. Bunların eli el mi? Evet. Bunların eli el. Güzel. Bunlarda kabza var mı böyle kıvırıp? Yok. O zaman e, yet, kabze eden şey değildir. Zihindeki ortak değerdir. Evet. Nasıl, nedir ortak değer? Kadrun muşterakun zihin ne demek? Zihindeki ortak değer. Evet. Nedir? El dediğin zaman senin aklına bir mana gelir. Ama bu zihnin içinde dışarı çıkmamış haliyle ki manadır. Evet. O zihinden çıktığı zaman havada böyle bir, e, bir dünya gibi bir yere dayanmadan veya böyle hiçbir yere dayanmadan böyle havada duran bir kelime değildir. Zihinden çıktığı zaman birinin eli olacak. Evet. Kapının kolu. Dağın başı, anladın mı? Çedinin evet. eli, senin başınla dağın başı aynı mı? Hı? Peki o zaman başa başa desen ki başı nasıl tarif edersin sen? Mesela bir istesek ki kafayı tarif et, başı tarif et, baş. Bir et bakayım mesela, bir et, bir şeyler söyle. No. Bu baş nedir? Tarif et. Baş adı şu insanın baş işte. Bak ortak değer evet. Niye insanın başı dedin? Dağın başı demedin? Evet. Bak tarif olmadı insanın başı deme şimdi. Devam et, anlatmaya çalış. Bir şeyler yani, söyle. Üzerinde göz kulak. Etam burun... e, diyeyim göz kulak. Allah seni gözsüz yaratmış. Ona baş denir mi? Denir. E, güzel olmadı tarif. Devam et. İçinde beyin var ee... Olmayabilir. Dağın başında beyin var mı? Evet. E devam et. Ha, o zaman diyoruz ki bunlar kadron muslakum fizihi'n. Tamam mı? Bunlar. Ha, adam diyor ki dağın başı mecaz Hadi oradan deriz sana. Arap dili mecaz yok. Kur'an'da da mecaz yok. Hadi mecaz var diyelim onda. Ne, mecaz neye denir? Önce bir mana koyulmuştur sonra bir başka mana kastedilmiştir. Güzel. İnsanın başı mı önce konulmuş isim olarak? Sonra dağın başına da baş diyelim mi denmiş? Yoksa önce dağın başına baş denmiş de sonra bizim kafaya baş diyelim mi demişler Arapçada. Hangisi? Belli değil. Herhalde oldu. Bak meçhul. O zaman meçhul üzerine yakini bina edemezsin. Diyemezsin dağın başı hakiki, insanın başı mecaz veya insanın başı hakiki, dağın başı mecaz. Hakikat mecaz mevzusu başlı başına bir evet. özel bir ilimdir. Bu daha ileride gelecek. Hepsi gelecek Allah'ın izniyle. Tamam mı? Heh. O yüzden yet kadrun muşterakun fizihin. O yüzden bize diyemezler. Siz yet dediğiniz zaman el budur diyemezsin adam. Hadi oradan be. Nerede el odur? Evet. El sadece o mu? Bir sürü el var. Evet. Mahlukatlar arasında bile el, el farklılığı var. Nasıl Allah'la kul arasında eşit olsun bu? Evet. Tamam devam. Çünkü Selef mananın bilinmesi hususunda işe Allah'a havale etmiyorlardı. Onlar manasını anlamadıkları bir sözde okuyor değillerdi. Bak şimdi sen dedin ki beyin var aklıma geldi mesela örnek. Dedin ki başı tarif et beyin var dedin mesela. Ben sana dedim ki işte mesela dağın başında beyin yok. Diyelim ki dağın başında da beyin olsa yine kurtulamazsın buradan. Atıyorum neden? Çünkü bu başın tarifi midir yoksa başın herhangi bir özelliğini zikretmek midir? Özeliniz zikretmek. Yani herhangi bir lazımını zikretmek. Evet. Lazım hiçbir zaman mevzumun küllüğüne delalet etmez. Aynen. Anlatabiliyor musun? Bu tarif değil. Bu herhangi bir cüzünü zikretmek. Anlatabiliyor musun? Yoksa beyni tabağın içine de koysan. O tabak baş mıdır? Değildir. Çıktın şimdi hayvanın beynini. Biz yemiyor muyuz? Mık. Değil mi? Çok da güzeldir. Evet. Çıkar şimdi bir tabağa koy. E tabakta da beyin var dersin adam. Bak tabağın içine şu an beyin var. Tarif olmadı. O lazım mevzum olayıdır. Evet. Tamam mı? Devam. Onlar manasını anlamadıkları bir bir de okuyor değillerdi. Evet. Belakis onlar kitap ve sünnetteki asların anlamlarını alıyorlar ve yüce Allah hakkında bunların sabit olduğunu kabul ediyorlardı. Vay vay ders çok güzel. Ee? Daha sonra sıfatların künhlerini yahut hakikatlerini, künhlerini yani evet, evet. Yahut da keyfiyetlerini 4 mute, Mutev sıfatları kabul etmekle birlikte Bunların manalarını bilmeyi yüce Allah'a havale eden kimselerdir. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat ise sıfatları ve anlamlarını bilmeyi kabul ederler. Fakat evet. bunların keyiflendirilmesi... Evet. Anlamlarını, istiva nedir biz biliyoruz. Evet. Ha? evet. Biz e, istiva nedir biliyoruz. O yüzden burada muhkem, muteşabih... Zaten o... Allah, Allah'a bekler. Neyse, devam et, devam. Et, hiç girmeyin. Fakat bunların keyf... keyfiyetlerinin bilinmesini Allah'a havale ederler. Ben sıfatları kabul ediyorum. Bunların bilgisini ise Allah'a havale ediyorum diye kimseye de şöyle deriz. Bunların bilmesiyle neyi kastediyorsun? Evet, zaten bu muhkem muteşabi Türkiye'de hatta ehli sünnetlerin arasında bile tamamıyla galat olarak anlaşılmış. Evet. Tamamiyle safsat olarak anlaşılmış. Evet. Bidat ehlini bırak zaten. Onlar sapıtmış bu noktada da. Evet. Ehl-i sünnet içinde bile hemen hemen bidat ehliyle aynı anlaşılmış. Evet. Bilinmiyor Türkiye'de muhkem muteşabi olayı. Başlığı başına bir mevzu. Evet. Anladın mı? Neyse. Manasının bilinmesi yoksa evet. keyfiyetlerinin bilinmesini mi kastediyorsun diye sorarız. Demiş. Sonra Hı. tekrar Halin Haras'a geçelim. Hı. Evet. Yo, nasıl nasıl nasıl bir daha? Ee, ben sıfatları kabul ediyorum. Bunların bilgisini ise Allah'a havale ediyorum diyen kimseye de şöyle deriz. Evet. Bunların bilinmesi ile neyi kastediyorsun? Manasının bilinmesini mi yoksa keyfiyetlerinin bilinmesini mi kastediyorsun diye evet, sorarız. Çok güzel bir soru. Devam. Evet. Ee, şu... Nerede? Onlar manasını anladı, anlamadıkları bir sözde okuyor değerlilerdi. Bilakis onlar kitap ve sünnet, sünnetteki nasların anlamlarını anlıyorlar ve Yüce Allah'ın hakkında bunların sabit olduğu, olduğunu kabul ediyorlardı. Daha sonra sıfatlarının kühnlerini yahut da keyfiyetlerini tevhiz ediyorlar. Anlamını Allah'a havale ediyorlardı. İmam Malik'e Yüce Allah'ın aşe istivasına dair soru sorulduğunda istivanın ne olduğunu bilen evet, tamam. istivanın ne olduğunu bilen, ne olduğu bilinen bir şeydir. Fakat keyfiyeti bizim için meçuldur, bilmezdir dediği gibi. Evet. Beş. Beyhaki bunu el esma ve sıfat. Tamam bu sahih. Beyhaki esma ve sıfat yeter. Bu sahih. Neden? Bu bütün böyle akide kitaplarında geçer. Bidat ehlinin akayet kitaplarında da geçer. Onlar da bunun İmam Malik'ten sıhhatini kabul ederler. Sıhhatinde icma var. Bidat ehli arasında da icma var. Selef arasında da icma var. Evet. teklif ve tefsirin anlamı. Devam diyor mu? Devam devam. Tekif ve temsil söz konusu olmak sizin sözlerine gelince e, her ikisi arasındaki fark şudur. Tekif evet. yüce Allah'ın sahip olduğu sıfatların şu keyfiyette olduğuna inanmak yahut da sıfatlar hakkında bunların nasıl olduğunu soruşturmaktır. Evet zihnen soruşturuyorum bunu evet. Temsil ise Allah'ın sıfatlarının yaratılmışların sıfatları gibi olduğuna inanmak. Yani bir misal veriyorsun. Bu yaratılmış insan olur, tahta olur, çamur olur. Evet. E, anladın mı? Yani cemaat olur. Tam cansız varlıklar olur. Hı. Ne olursa olsun evet. Cekif söz konusu olmaksızın sözlerinden maksat bu sıfatların keyfiyetlerini mutlak olarak reddetmek demek değildir. Çünkü her bir her bir şeyin mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmaz kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü her bir şeyin mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmaz bir şeydir. Maksat onların bu keyfiyeti bilmediklerini anlatmaktır. Hı. Zira yüce Allah'ın zat ve e, sıfatlarının keyfiyetlerini kendisinden başkası bilmez Hı. bilemez ee, ayet kerim var burada ki Yüce Allah'ın ibnü Teymi'nin söz olarak mı vermiş evet Hı. tamam orada Burası. duruyoruz orada duruyoruz ama ders bitmiyor <gülüyor> evet yani. e, ders bizim ders bitmiyor şimdi bir şey daha anlatacağım burada önemli şimdi bak e, ibnü Teymi kitabında neyi nefetti tahrif tekif şey e, tahrif tatil tekif temsil evet. tamam mı Şimdi bazıları tahrif tahrif, tatil, tekif bir de te temsil yerine teşbihi de kullanabiliyorlar. Ama İbn Teymiye temsil kullanmasını daha hoş görüyor ve İbn Teymiye hani biliyorsun Akide-i yazdı sonra ona karşı geldiler. Sonra Akide-i Münavsiye münazaraları halkaları kuruldu böyle randevüleşerek İbn Teymiye zamanında ve bu münazaralar kitaba da döküldü İbn Teymiye tarafından. Yani Akide-i münazaraları. Şimdi bu münazaraların bir tanesinde İbn Teymiye Bundan adil ediyor Diyor ki yani burada biz açık açık belirtiyor yani. Burada biz temsili kullanırız. Neden? Çünkü Nas'ta ne gelmiş? Le mislihi ke şey Değil mi? Nas'ta le mislihi ke mitlihi şey Bunu aklında tut. Çünkü bu biraz uzayacak gibi. Bunu buraya aklında tut. Tamam mı? Bunu önümüzdeki ders yapalım. Şimdi başlamışım. Çünkü çok uzayacak. Yani 1 saat 54 dakika oldu. Sırf akide. Bundan önce de yarım saat şey yaptık zaten neredeyse. Arapça yaptık. Tamam mı? Elhamdülillah. Allah'a imdolsun. O yüzden buna şimdi girmeyelim. Bu önemli. Tamam. Önemli bir yer daha değineceğiz. Teşbih, temsil. Orada